Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lilmuttaqin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmaen. Cuma namazıyla ilgili <gülüyor> bugün namazın başında ve sonunda kılınacak olan ya da kılınmakta olan nafile ibadetlerle ilgili mezheplerin görüşlerini göreceğiz. Burada <gülüyor> ayeti tekrarlayalım. allah Teala Cuma Suresinin 9 ve 10. ayetlerinde şöyle diyor. يَا اِيوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَاتِ فَسْعَاوُوا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُّ Müminler Cuma günü Namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre koşun ve alım satımı bırakın. Alım satımı bırakarak Allah'ı zikre koşun. <gülüyor> Bu sizin için hayırlıdır eğer bilirseniz. Feyda gudiye tı sallatu fanteşru fi'l art. Namaz tamamlandığı zaman, yani namaz kılındığı zaman hemen Yeryüzüne dağılın ve ta'u min fadille ve Allah'ın ikramından arayın ve dokurullah e keti'ran la tuflihun kavuşabilmeniz için de Allahü Teala'yı çokça hatırınızda tutun Allah'ın emir ve yasaklarını aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada <gülüyor> ezan okunması var ezanı duyar duymaz, alışverişi terk etmek var. Sonra da namaz bittiğinde yeryüzüne dağılıp şey güce bakmak var. Şimdi ezan okundu, yani çağrı yapıldı ve zikre koşun. Koşulan şey zikir. Allah'a zikir. Sonra da namaz tamamlandığı vakit ifadesi kullanılıyor. Tabi burada eğer bize kalsaydı hepimiz bir değişik anlamlar çıkarırdık bu ifadeden. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması problemi çözmüş. Zikrullah'ın hutbe olduğu yani Allahü Teala'nın emir ve yasaklarının insanlara hatırlatıldığı hutbe olduğu olduğunu bize göstermiş. Geçen hafta o konu üzerinde duruldu biliyorsunuz. <gülüyor> sonra da namaz tamamlandığında hemen dağılın deniyor. Şimdi <gülüyor> Ezan okunduğu sıra zikre koşun. Tabi o çok dar bir vakit, ezanı duyuyorsunuz. Ezan okunurken imam zaten minbere çıkmış oluyor. İmam minberde oturarak ezanı dinliyor. Siz de dışarıdasınız, ezanı duyar duymaz koşuyorsunuz. Bu arada herhangi bir nafile namaz kılma imkanı olmaz. Yani gittiğinizde imam kutbeye başlamış olur. Sonra da kutbenin arkasından diyor ki Allahü Teala, fida qudiyetı salatu fenteshru fil art. Namaz tamamlandığı zaman hemen yerinize dağılın diyor. Tamamlanan namaz bu arkasından kılınan iki rekattır. Onu kıl kılar kılmaz dağılın dediğine göre orada da e, ilave namaz kılmak için bir fırsat olmayacak. Hı? Tamam. Cuma namazın Cuma namazından önce nafile e, kılınır mı konusuyla ilgili olarak bu hadiste mesela tamam. diyor ki Nübeyşe'den rivayetle, nübeyşel üzeriden rivayetle Kim cuma namazı, cuma günü yıkanır sonra mescide yönelir ve herhangi bir kimseye eza vermeksizin gider eğer bu sırada imam henüz e, minbere çıkmamış ise <gülüyor> bu arada dilediği kadar namaz kılar şeklinde erken gidenin yapması gereken bu hadis ee, Ahmet İbn Hanbel Müsned'in geçiyor. Şevkani'nin Neyl Levtar'ın da geçiyor. Cuma bölümünde. Ee, ya ben şimdi, ben o hadisi buldum. Bak bu Hureyre'den en baştaymış. Onun altına bakıyorum. Bir türlü göremiyorum <gülüyor> en başa koymuşuz ki Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Hmm, Buhari hadisi evet. Müslim'de de var aynı şekilde. Kim Cuma günü cünüplükten yıkanırcasına yıkanır. Cuma'ya giderse bir deve vererek Allah'a yaklaşmış gibi olur. İkinci saatte giden bir sığır vererek, üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç vererek, dördüncü saatte giden bir tavuk vererek, beşinci saatte giden de bir yumurta vererek Allah'a yaklaşmış gibi olur. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur ve Bey'i dinlerler. Şimdi burada bunlar teşvik tarafı. E, erken giden kişi ne yapacak? İbadet. Tabi tahiyyatı mescid namazı kılacak, belki Kur'an okuyacak. İşte orada istediği kadar namaz kılar ifadesi de namaz da zaten Kur'an'ı iyice düşünmek için kılındığından Teşekkür. dolayı, tezekkür için kılındığından dolayı böylece bir teşvik var. Peki bu teşvik de ister istemez Cuma'nın öncesinde nafile namaz kılınmasını e, hatıra getiriyor. İşte namazınızı kıldığınız zaman hemen dağılın ayet-i bakarsanız, cuma farzından sonra camide kılınacak bir namazın olmadığı anlaşılıyor. Peki bu ne? Şu anda e, cuma namazını kıldıktan sonra kılınan nafile namazlar var. Bugün şeye sıra gelmeyecek değil mi? Zuhre-ahire. Bugün yok yani, tamam. Tabi bir de hanefilerde daha çok Zuhre-ahir denen namaz var. O da işi baya uzatıyor. Ben bu arada bir şey daha size söyleyeyim de. Bizde biliyorsunuz cuma namazına gereğinden fazla önem verilir. En yani beş vakit namaz kılmayan kişi gider cuma namazını kılar. kere öğlen namazının farzı son derece önemlidir. Yani cuma kılan kılsan da kılmasan da öğlen namazını kılacaksın. Cuma kıldığın zaman farkı öğlen namazının yerine geçmiş olmasıdır. Cuma kıldığın için Artık öğlen namazını kılmana gerek kalmıyor, yani oradaki o vaktin asıl farzı öğlen namazıdır. Cuma namazına gitme durumunda olanlar için öğlen namazı düşmüş olur. Onun yerine Cuma namazı geçer. Bu sebeple yani öğlen namazı çok daha önemlidir. Yani namazların farzları son derece önemlidir. Bunlara gereken değeri vermek lazım. Yani cuma namazı ihmal edilebiliyor bazı şartlarda ama ölen namazı asla ihmal edilemez. Bunu unutmamak lazım. Şimdi sıradan önce hadisleri bir dinleyelim. Evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazından önce ve sonra kılınacak olan nafile namazlar nelerdir, var mı yok mu konu başlıyor da. Ee, burada Beyşe el-Hüzeli'den gelen rivayete göre e, herhangi bir Müslüman cuma günü yıkanır, sonra mescide yönelir, sonra herhangi bir kimseye eza vermeden eğer imam hutbede değilse, minbere çıkmamışsa istediği kadar namaz kılar. Eğer imamı hutbede görürse, girdiği zaman imam eğer minberde ise oturur hemen, dinler ve sessizce namaz bitene kadar imam hutbeyi bitirip, sözünü bitirip, ee, inince namazda kıldırınca şöyle bir ifade var hadisin sonunda diyor ki اِلَّمْ يُغْفَرْ لَهُ ف۪ي جُمْعَةِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا اَنْ تَكُونَ كَفَارِلِ جُمْعَةِ لَتِي Eğer o cumada tüm günahları bağışlanmamış ise e, bu önceki cumada ki günahlar için kefaret olur diyor. Bu hadis Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde 21 eee 20721 numarayla geçiyor ve ne iletlerde geçiyor. Bu da önemli olan şu. İmam Buhari'ye başladığı zaman nafile namaz kılınmayacağı kesiliyor. ifade edilmiş kesiliyor. oluyor. Çünkü emir zikre koşmaktır. O, o araya başka bir şey soktuğunuz zaman emir ertelenmiş olur. Bir diğer hadiste şöyle alacağım. yine Evni Ömer'den rivayette geliyor. Diyor ki Cuma'dan önce namazı, yani nafileyi uzatırdı. Namazdan sonra da, cumadan sonra da iki rekat namaz kılardı. Ve derdi ki, Rasulullah bu şekilde hep yapardı. Evet, Abdullah İbni Ömer. Gelen rivayet böyle. Namazdan sonra iki rekat kılardı ama tabi bunu mescide mi kılıyordu? E, i̇leride yine bunun açmaması yine tamam. gelecek. Buradaki ifade bu. E, bu, cumadan önce ile ilgili Cuma'dan sonraki hadisler gene aktaracaklar. Yani Can burada bir şey daha söyleyeyim de burada mesela bugün biliyorsunuz Cuma namazından esas öğlen namazı vaktinde ezan okunuyor çağımızda. Okunan ezan aslında imam hutbedeyken şey minberdeyken okunması gereken ezandır. E siz camiye gidiyorsunuz caminin içerisinde siz esas camiye giderken minareden duyduğunuz ezandan dolayı gidiyorsunuz. Ee, Osman radıyallahu an okuttuğu ezan mescidin içinde değil, mescidin dışında okutuluyordu. Dışında okutuluyordu ki insanlar cumaya hazırlansınlar. Dolayısıyla şu anda okutulan ezan gereksiz bir ezan oluyor. Rasulullah zamanında okun okunan bir ezan değil tamamen gereksiz bir ezan oluyor. Mescidin içerisinde, zaten millet camiye gelmiş yani daha kime ne ezan okuyorsunuz yani orada. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla o ezan okunurken girdiğiniz zaman elbette ki siz tahiyyat-ı mescid namazını kılarsınız yani iki rekat ya da işte bazı mezheplere göre dört rekat. Fakat imam hutbe için minbere çıktığı zaman yani hutbeye başladığı zaman, bire çıkması değil, başladığı zaman o hutbe or orada minberde olması önemli değil. Çünkü o henüz zikrullah başlamış değil. Hutbeye başladığı zaman artık nafile namaz kılınmaz. Bu hadis-i şeriflere göre. Evet. bu Hureyre'den gelen rivayete göre kim cuma namazı cuma günü yıkanır. Ee, ve sonra cuma namazına gider. Orada dilediği kadar namaz kılar. Sonra da sessiz kalıp imam hutbesini bitirip namazı da onunla beraber kılarsa iki cuma arasındaki günahları affedilir diyor. Artı üç gün fazlasıyla yani on gün hani iki cuma arası bir hafta olarak kabul ediyor. Artı üç gün demekle on gün günahlarının bağışlanmasına sebep olur diyor. Bu hadiste yine Müslim'de geçiyor. Cuma bölümünde 857 numarayla. Yine ee, esasen az önce hocamın da işaret ettiği asıl hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken Câ'a racülü ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahtubun nâse yevmel cumâti Cuma günü Resulullah hitabede bulunurken e, insanlara bir adam geldi Fakale esalleyte ya filan Bunun selik veya süleyk adına bir zat olduğu söyleniyor Ey falan sen namaz kıldın mı diye soruyor o da la hayır kılmadım Kum ferke raketeyni ''Kalk ve iki rekat namaz kıl.'' diyor. Şimdi burada diyorlar ki, gene farklı hadislerin şehirlerinde şunu söylüyorlar, ''esasen tahiyyatü'l mescit olan budur, o digerlerde da zaman zaman kalmıştır.'' Yani gelip uzun bir yani bu hadis de, bana hiç de sahih gibi gelmiyor yani. Bu, bu tahiyyatü'l mescidi ilgilendiriliyor. Diyor da yalnız yani ayet-i kerimenin metnine uymuyor bu hadisler. Yani Gene metni kitapta var. Meali şöyle Rasulullah hutbede halka hitap ederken buyurdu ki herhangi biriniz imam hutbede hutbe okuyorken veya minbere çıkmışken gelse hemen iki rekat namaz kılsın diye gene Bukhari'de ve Müslim'de geçen böyle bir rivayet de var. Bunlar namazdan önce Cuma i̇şte namazında rivayette bu rivayet arasında bir şey var. Evet. Çelişki var. Çelişki var. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi ayet-i kerimeye önceki rivayet uyuyor. Allah'a zikre koşun diyor Zikirde evet. hutbe ise artık orada yapılması gereken odur. Başka namazla meşgul olmak bu değildir. Sonuncusu bu, bir önceki söylediğimizde şey evet. bu, buraya kadar okuduğumuz hadisler Cuma namazından önce nafile var mı yok mu ile ilgili hadisler idi. Şimdi Cuma namazından sonra gelen rivayetler İbni Ömer'den rivayetle geliyor diyor ki sallaytu maa Rasûle sallallahu sal sal sal sal sal aleyhi ve selam. qabla zûr-i secdeteyni Rasûlullah ile birlikte öğleden vazgeçten önce iki re rekat ve bâdaha secdeteyn sonra iki rekat ve bâddel mağrib secdeteyn akşamdan sonra iki ve bâddel işah secdeteyn e, yatsıdan sonra iki rekat ve bâddel cüm'ateyni secdeteyn diyor e, böylece İkişer ikişer, cumadan sonra da iki rekat. Fe emmel magrib evvel cum'a bu üçüne akşam yatsı ve cuma gelince fasallaytu me annabi sallallahu aleyhi fi beytihi. Bununla beraber Resulullah la birlikte evinde kıldım diyor. Yani mescidin içerisinde değil. Değil diyor. Bu bu şekilde. Çünkü Resulullah mescidin içerisinde hiç nafile namaz kılmadı yani <gülüyor> şey hariç. Ramazan'ın son 10 günü tecvit namazı dışında. Ebu Hureyre'den yine gelen bir rivayet, herhangi biriniz cuma namazını kılınca ondan sonra dört rekat namaz kılsın diyor, yani nafile namaz kılsın neresi? bir rivayet var, bu Müslüm, buyur Kaynak ne orada? Kaynak, e, Müslim cuma namazından sonra e, bölümünde yer alıyor, e, Şevkani alıyor, Ebu Davud cuma bahsinde alıyor, Tirmizi salat bahsinde alıyor, nese Cuma bahsinde alıyor bu hadise. İbn-i Mace, i̇kamet Salam Salat bölümünde alıyor. Ahmet ibn-i müsnetinde buna yer veriyor. Ee, diğer bir hadis, bu da Müslim'de gene Cuma namazı bahsinde. Ee, Ebu den rivayette diyor ki, Resulullah şöyle buyurdu. İda sallaytun ba'del Cuma'ti fasalluha erba'an. Cuma'dan sonra bir namaz kıldığınızda onu dört olarak kılın. Zada Amr'un diyor. Amr buna bir ilave yap dedi ki fi rivayeti kendi rivayetinde. Kale İbn İdris, kale Süheyl, fe in acale bike şey'un eğer işin aceli su varsa fasalli rak'atayn fil mescid ve rak'atayn idaracet. Neçte iki rekat kıl. Döndüğünde, gittiğinde de iki rekat kıl şeklinde bir rivayet. Bu da Müslim'de gene. Bu da uymuyor. Yani feydakudiyeti salat fenteşri o da uymuyor yani. Evet. Şey olarak. Namaz, namaz bitti mi hemen dağılın diyor. Çünkü iz izanın cevabında hemen dağılın diyor Allah Teala ve işinize gücünüze bakın diyor. Yine Müslim'de geçen ve Buhari'den rivayet edilen bir hadis: "Men kenne minkum ba'del cum'ati" Cumadan sonra içinizden biriniz herhangi bir namaz kılacak ise, "falyusalli arba'atan." kılacak ise diyor yani. 4 rekat kılsın. Ancak Celil'in rivayet ettiğinde ''Minkum'' ifadesi yok yani sizden biriniz ifadesi bulmamaktadır, diyor. Ee, bir yine Abdullah ibn Ömer'den rivayetle bir başka hadiste اِذَا صَلَّ الْجُمْعَةَ <gülüyor> اِنْ Cuma'yı kıldığı zaman e, saftan ayrılır, geriye çekilir. ve فَسَجَدَ الْسَجْدَتَيْنِ fi بَيْتِه۪ Evinde iki rekat namaz hırdı. Yani cuma'dan sonra camide değil, evinde iki rekat namaz Abdullah Ömer yapıyor. Evet. Hatta bir başka rivayette tamam, bak o, o olur yani hemen dağılın emrini uymuş oluyor evet. orada. Bir başka rivayette adamın birisi hemen Cuma'dan sonra durduğu yerde nafile duruyor, tutuyor onu çekiyor, diyor ki sen Cuma'yı 4 rekat mı bak istiyorsun diyerek orada. Onu, onu söyleyen kim? Abdullah bin. Abdullah Tamam, bak bu doğru. Yani e, şimdi Cuma namazının işte bu, bu bu da sahih rivayet değil mi şey, değil mi? Evet. Zaten bu konudaki asıl asıl sayiri baytlar Abdullah bin Ömer'den geliyor. Cuma namazının farzı, Cuma namazı kaç rekattır diye sıradan bir Türkiye sorsanız artık hepsini katacak. 16 rekat. 16 rekat diyecek. Peki Zuhru akiri çıkarsan kaç rekattır dersin? O da 10 rekat diyecektir. Yani bizde insanların zihninde nafileler farza karışmıştır zaten. Onun için bu karışıklığı engellemek gerekiyor. Cuma namazı kaç rekattır? iki İşte bu Abdullah bin Ömer'in oradaki müdahale son derece yerine sen bunu dört rekata mı çıkarmak istiyorsun? Niye bu caminin içerisinde kılıyorsun? Diyor. Git evinden kılıyorsan kıl. Yani bir şey olduğu Cuma'nın iki rekat olduğu iyice zihinlere yerleşmiş olsun. Yine Salim'den gelen Salim'in babasından yaptığı rivayete göre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumadan sonra iki rekat evinde kılardı, evet, evet. kâhne fi beyti diyor. Tamam. Fekheten fi beyti evinde kılardı. Bu hadis de yine Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, e, Veneseyi'de, İbn-i Mace'de, Ahmet tamam. İbn-i hamel Müsned'inde evet. yer alıyor. Ee, birkaç hadis daha var, istersin onları da. Yalnız şeyle ilgili hiç hadisi yok mu? Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Cuma namazını kılardık, o giderdi, biz de mescitte şu şu namazı kılardık diye bir rivayet Rastlamadım var Rastlamadım. Işte. O zaman demek ki birisi kılmıyordu. Yani öyle yani anlaşılıyor. Eldeki kaynaklara, Şamire'den de baktım. Öyle bir ifade ediyor. Yani yedim. eğer onlardan herhangi birisi Rasulullah'la beraber Cuma farzını kıldıktan sonra orada iki rekat ya da rekat, dört rekat neyse bir nafile kılmışsa mutlaka bundan bizi haberdar ederdi. er çünkü Resulullah bu konuda onlara örnek de Bu Ebu Davud'da şöyle bir rivayet var hocam. Ee, diyor ki: "İza kana bi Mekke'te, Resulullah Mekke'de olduğu zaman." O Abdullah bin Ömer rivayeti. E, şey olarak. Evet Abdullah bin Ömer'den gelen rivayet. "Taqaddeme fasalla rakateyn Geçer iki rekat namaz kılardı. Summe taqaddeme fasalla arba'an. <gülüyor> Ve iza kana bil Medine'ti salle'l cum'ate, summe raca ila beytihi fasalla rak'atayn." Medine'ye geldiği zaman Cuma'yı kılar, sonra eve gider, orada iki rekat kılar ve len yusalli fil mescidi, mescitte namaz kılmazdı diyor. Ayrıca i̇şte burada bu yani. şey diyor, Medine, Mekke'deyken iki rekat <gülüyor> kılardı demek yani Cuma'nın farzını kılardı. Öne geçerdi de yani cemaatten ayrılıyor, ön tarafta kendi başına müsait bir yere geçip dört kılardı diye Abdullah bin Ömer'den gelmiş rivayet Kur'an da bana biraz problemli ben soruyorlar geliyor. soruyorlar kendisi niye böyle yapıyorsun dediklerine. Diyor ki Abdullah bin Ömer Resulullah böyle yaparken gördüğüm için yapıyorum diyor. Niye, yani Mekke'de yaptığını görmüş. E niye sadece o görüyor da diğerleri görmüyor? Yani Mekke'de sadece o yoktu ki. Yani şeyde eee çok sayıda insan vardı yani <gülüyor> hem veda hem Mekke'nin fethinde. Yine bu Davud'da yer alay İbni Ömer'den rivayetle bu defa az önce sizin de işaret ettiğiniz hocam cumadan sonra iki rekat evde kalardı diyor. Tamam o tamam o, o doğru o güzel. Şimdi bakın burada e, Abdullah bin Ömer'in kendi rivayetlerinde çelişki var. Bir taraftan birisini diyor ki sen cumayı dörde mi çıkaracaksın diyor mescin içerisinde kıldığı için iki rekat daha öbür taraftan da Resulların 6 rekatı çıkardığını söylemiş oluyor. burada şu şöyle bir durum da var hocam şimdi raviler arasında hadisler şey yaparken çok müdüreç ifadeler var. <gülüyor> sonra Müdüreç demek sonradan katılmış sözler anlamına geliyor. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani bizim için esas olan ayeti kelimedir kerimedir. Namaz tamamlandığı zaman yeryüzüne dağılın. Allahu Teala'nın emri bu. Resulların işte sahih rivayetlerde yaptığı da o, bir tek Abdullah bin Ömer rivayeti. Yani bu çok önemli bir husustur O herkesin gözü önünde yaptıysa bunu. Yani. Orada Rasulullah'ın öne geçip de dört yekat kıldığını gören insanların tamamı bunu yaparlardı. Niye yaparlardı? Biz gayet iyi biliyoruz Ramazanla ilgili. Rasulullah herkes gittikten sonra biraz uyuyor. Ondan sonra uyanıyor, abdestini alıyor, geliyor, kendi mescidin içerisindeki hasırla çevrili hücresinde kalkıp her gün kıldığı teheccüd namazını kılarken bir gün fark ediyorlar bunu. Kimseye fark ettirmeden kılıyor. Fark edince görür görmez arkasından kalkıp orada onunla beraber teheccüd şeylek olan, itikafta olanlar kalkıp kılıyorlarsa Orada ertesi günde millete haber veriyorlarsa böyle bir şey çünkü hiç görmedikleri bir şey olacak ki haber versinler. Haber veriyorlar arkadan insanları geliyorsa, 3. günde her tarafı dolduracak kadar adam geliyor, sonraki uykularını terk edip geliyorlar. Çünkü Resulullah yeni bir namaz kılıyor burada. O zaman ve Resulullah da bunları gördüğü için bir daha ayağa kalkmıyor ise o zaman bu ikisi arasında değerlendirme yapmak lazım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e mal edilen bu rivayette ki çünkü bir doğruysa diğeri değil. İkisi birbirle çelişen rivayet. Resulullah Mekke'de bunu kılmışsa orada onu gören herkes kesinlikle ona kılardı. Onunla beraber geçer kılarlardı. Çünkü onun bütün davranışlarını e, kendi hayatlarına yansıtmak isteyen büyük bir cemaat vardı ve o rivayette bize kadar gelirdi. Ve Hazreti Ömer'in cuma kıldığı hutbedeyken, biri geliyor e, sen diyor bu saate kadar niye geciktin diyor duymadın mı ezanı diyor. E, ve ona iki rekat namaz na, edin. Şey, tahiyye. Yani burada ezanın duyulması ile hemen hutbeye çıkılmasının e, önemli. Yani İki rekat Şarkı namaz diyor. diyor mu Ömer? E, o ifade var hadiste de e, müdürec olma ihtimali kuvvetli. Fakat burada Hz. Ömer'in niye ezan okunurken gelmedin ifadesi çok önemli. Yani bu saate kadar bekledim. Evet. Peki adınım Avadan aptesti yoktu. <gülüyor> aptesti almak için meşgul olmuş olabilir. Evet. Tamam mı adıstır? Tamam hocam. Peki teşekkür ederim. Bakalım mezhepler konuyu nasıl değerlendirmiş. Şimdi hani <gülüyor> bir meseleni dinliyoruz. Evet. Şimdi <gülüyor> ben bu konuyla ilgili Çağan'in Bedayuz Sanayi isimli eserine baktım. <gülüyor> Bunun dışında bir de Hidaye ve İhtiyar diye mezhebin temel kitaplarından iki çalışmaya baktım. Ancak e, hiç aklı hayale gelmeyecek <gülüyor> pek çok konuyla ilgili olarak detaylı bilgiler veren bu kitaplarda Cuma namazının öncesi ve sonrasında kılınacak namazlarla ilgili neredeyse herkes susmuş. Yani... Hiç önemsenmemiş bir, bir, iki satırlık ifadelerle işte, hatta şöyle demişler, e, 4 rekat öncesinde kılınır, 4 rekatta sonrasında kılınır demişler ve geçmiş. Hatta işte bir... Yani delil yok değil yok, mi? Yok hayır böyle bir Neye şey ne Neye dayandıklarına yok. dair bir şey yok. Asıl bütün şey, e, gayret kitaplarda... Ee, bu şart bölümünde o şartta da işte şey e, sultan şartı ve onunla ilgili bir takım işte fitneler, maslahatlar şunlardan bunlardan bahsedilmiş. Dolayısıyla hani e, müdellel bir e, şey e, bahis e, ki hep detaylı olarak incelen kâhsanede bile bununla ilgili herhangi bir şey yok. Öncesinde dört rekat, sonrasında dört rekat denilmiş. Bu Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in görüşüdür denilmiş. Ancak bir de Ebu Yusuf Cuma'nın iki rekatlık farzından sonra dört değil, altı rekat kılınır diye bir görüşü varmış, onu da zikretmişler. Ancak asıl müftabih olan dört öncesinde, dört sonrasında kılınan sünnet namazlar denilmiş. Eğer ben o, bu şunu gösteriyor, eğer o dönemde Harun hocanın söylediği hadisler biliniyor olsaydı, bunu kesin olarak oraya yazarlardı. kendileri Abdullah bin Ömer Hemen şimdi bakalım. Maliki mesebi önemli. Abdullah bin Ömer çünkü Maliki mesebi açısından çok mühimdir. Evet. Çünkü ona ona şey, altın silsile diyorlar değil mi? Ömer ve Na Ömer Nafi'den şey Nafi Ömer'den neyse. Yanlış söyledim. Bakalım Va var mı orada bir şey? Neyse şey ses geliyor mu? Bak. Şunları al da şunu. Namaz kılındıktan sonra hemen dönülmesi gerektiği bir ilişkin şey var. Yani yani Maliki mezhebinde Cuma'nın şey, imam hutbedeyken nafile namaz var mı? Yok. yok. Maliki mezhebi yok. Peki namaz kılındıktan sonra var mı? Namaz kılındıktan sonra da Abdullah bin Omar gelen rivayette evinde ilk kirket kıldı. Tamam. Yani kaydı olduğu için Hı -hı. camide kılınmaz. Tamam. Şimdi burada Maliki mezhebi çok önemli iki açıdan önemli. Bir, Malikiler Medine'nin uygulamasını bize bildiriyorlar. Medine biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ömrünün önemli bir bölümünü geçirmiş olduğu ve sahabesinin yetiştirdiği bir şehir. Bunlar Resulullah'tan insanların görerek devam ettirdikleri bir ibadet tarzı var. E, az önce de işte o rivayetlere baktık. Abdullah bin Ömer rivayetler arasında çelişkiler var. Ee, şey i̇mam Malik rivayetlerin yanında halkın uygulamasını esas alıyor. İşte i̇mam hutbeye çıktığı zaman nafile namazın kılınmaması zaten ayetin hükmüdür aynı zamanda. Ee, farz bittikten sonra da dağılmak yine ayetin hükmüdür. Dağıldıktan sonra git evinde namaz kıl kimse bir şey demez. Ya da camiden dağıldın Gel tekrar kıl. Yine ona da, ona da kimse bir şey demez. E şimdi ikinci sebep de şu. Birinci sebep e, onların Medine uygulamasını bize nakletmiş olmaları. İkinci sebep de Abdullah bin Ömer yani Ömer'nin oğlu olan Abdullah Maliki mezhebinde çok büyük bir öneme sahiptir. Yani e, Nafi ondan, Nafi den yani, tabiinden olan zatın ondan yapmış olduğu rivayetler mezhebin ana gövdesini oluşturan rivayetlerdir. Onun için ona altın silsile derler. Ee, şeyde Malikiler. Ee, e, Ahmet bir şey Abdullah bin Ömer'den az önce anlatılan şekilde sahih bir rivayet olsa yani, çünkü İmam Malik şeyden daha çok daha önce olan hadisçidir. Buhari ve Müslim'den çok çok daha öncedir ve kaynağı kaynakta bulunan bir kişidir. Öyle bir şey olacak olsa, o kesinlikle onu mesabine koyardı. Yani o açıdan önemli. Peki biz şimdi devam edelim. Sonra sana tekrar sıra gelir. Yani işte <gülüyor> bir de züra ahir var ama onu hani eğer tekrar dönüşte sıra gelirse aktarım. Şu an aktaralım mı? Züra ahir mi? He, öncesi ve sonrasını. Ha, deklarımız... Ahira bugün girilecek mi diye ben sordum da girecek miydi? Yani sizde zuhur-i yok, tamam bizde tamam o zaman isterseniz bu nafileler bitsin sonra zuhur akrası ahir, gelirse şey yaparız, bugün oturamayı yok mu? Yok hocam, Tamam. Sen mi aktaracaksın? Hanefi bitişim, sıra Şafii mezhebinde evet. Millet de Yahya-i Şafii zannedecek. Ya Neyse Enes hocalar iyidir yine. Enes hocalar. <gülüyor> Şafii, ha? ha. Evet, Şafii mezhebinde Cuma'nın farzından önce de sonra da sünnet e, oldu kabul ediliyor. Buna dair e, biraz önce Harun Ünal hocanın okuduğu hadisler hep delil alınmış. Önce sonrasını bir söyleyeyim. Öncesini daha sonra aktaracağım. Bu e, İmam Nebevi var. Bu hem muhaddistir hem de fakih. Bunun Kitabul Mecmu kitabı Mecmu'u kitabı. Şafii mezhebinin temel kitaplarından biri. O e, hadisçi olduğu için genelde e, hadislere diğerlerinden biraz daha fazla yer vermesiyle meşhur. Bu konuda da cumadan sonra kılınacak e, sünnet var mı yok mu konusunda da hadisleri toparlamış. E, bir hadis İbni Ömer'den naklediliyor. Diyor ki Şafii e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'nın farzını kıldıktan sonra evine geçer. Evinde iki rekat kılardı. İşte bundan dolayı Cuma'dan sonra iki rekat kılınması sünnettir. Bir başka e, rivayet o da Ebu Hureyre'den gelmiş. Sizden biriniz e, Cuma'dan sonra eğer namaz kalacaksa dört kılsın diye. Bu yüzden iki de olur dört de olur diyorlar. Eğer dört rekat kılınacaksa öğlen namazı veya ikindi de olduğu gibi diyor ona kıyasen iki rekatta bir selam vermesi daha iyidir. Yani 4 kılacaksa iki de selam verip öyle kalksın ayağı o şekilde 4 kılsın deniyor. Cuma'nın öncesinde de sünnet vardır diyor. Ama ilginçtir işte buna bir hadis delil getirmiyor. Yani cumadan sonrasına hadis delil getiriyor ama cumadan öncesine delil getirmiyor. Diyor ki bu konuda öğlen namazına kıyasen bir sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Aynı ifadeyi biz, bizim kilerde kullanıyoruz. Na, Nazil zuh kullanıyoruz. Ha. Mi kullanıyor? Ya bu olmaz ki yani böyle bir usul yok. Evet. Çünkü Cuma namazı evet. bak öğlen namazı ile ilgili de ezan size çağrı yapıldığı zaman koşun diye bir ayet var mı? Namaz kırındığı zaman dağılın deniyor mu? Yani dolayısıyla öğlen namazına benzetilmesin bir anlamı yok. Bir. Şimdi şafiilerin tamam. Ee, Rasulullah gidip evinde kılıyordu sözüne söylenecek bir şey yok. Tabi sen de git kıl. Ama Ebu Hureyre kıl kılan dört rekat kılsın dediyse bu dört rekat nerede kılınacak? Evde mi? Camide mi? Yani hadi iki yerine dört. Tamam olur. İkisini evinde dört kılsın. Önemli değil. İsterse kırk rekat kılsın. Ama camide kılınması meselesidir. Asıl mesele o. Ben şimdi dikkat ederseniz Cuma günü camide mesela birçok kimse camiye giriyor, fars kılınıyor, işi olduğu halde utanıyor ve çıkamıyor dışarıya. Yani işte şey yapıyor. Hatta ben Erzurum'dan hatırlıyorum, dua'yı beklemeden çıkanlara şöyle derler: Çalış, çalış para almadan git. <gülüyor> Öyle derler yani. Adam da utanır, para almak için oturur. İmazdinlerde e, artık orada tabii bir ses şeyi de yaparlar, reklamı da yaparlar. Uzar da Uzar arkasından da imam bir aşırı şerif de okur. E, zavallı bir daha da gelmiyor oraya yani. yani bir daha da gelmiyor bu şeylerde. E, yani bu konularda hiçbir konuda aşırı gitmememiz lazım. Ne diyor Allahü Teala? La tergulu fi dinikum değil mi? Başı neydi ya, <coughs> <mıydı> baş ne diyor? Yahudiler mi diyor? Kul ya ehli kitabe la Kul ya kitabe la fi dinikum. ki dininizde aşırı gitmeyin. Peki onlar aşırı gitmeyin deniyorsa aynı şey bizim için de geçerlidir, değil mi? Yani aşırı aşırı gidildiği zaman beklemediğiniz yanlışlar ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir düşünün ki insanlar Ezanla birlikte camiye gidiyorlar. Camiye gittikleri zaman imam hemen hutbeye başlamış oluyor. Hutbe de uzatılmıyor bugünkü gibi. Arkasından farz kılınıyor. Farz kılındıktan sonra dağılıyorsunuz. Böyle bir durumda cumaya gelenlerin sayısı bugünkünün epeyce üstünde olur. Bu e, öğlen namazına kıyasen bir nafile namaz olduğunu söylüyorlar. Bir de bu İmam Nevevi diyor ki, eğer illaki bir hadiste arayacak olursak, buna bir hadiste buluruz. O yatsı namazının öncesinde sünnet nafile namaz kılınması gerektiğine dair delil getirdikleri her iki ezan arasında bir namaz vardır hadisini buraya da uygularız. Dolayısıyla ezan okundu, kamet getirilene kadar bir namaz da buraya sıkıştırabiliriz. Yeter ki isteyin de. <gülüyor> evet. Bunun haricinde diyor ki Peki hiç, evet. hiç ayete temas ediyor mu? Ya öyle bir usul içindeye kadar nerede? Ya, hakikaten ben yani ben anlayamıyorum bu mezhepleri. Yani ayetler olduğu zaman ayetleri bir başka tarafa pas edebilmek için ne oyunlar oynanıyor? Eğer kendi hesaplarına uymayan hadisler varsa önce şunu yapıyorlar önce zihinleri bir bilgi ile kendi görüşlerini bombardımanya dolduruyorlar, şartlandırıyorlar. Sonra o hadisi koyuyorlar. Aslında hadiste verdikleri bilgi arasında bir uyum yok. O kişi tamam o hadisi, o şartlanmış dokula okuyunca tamam diyor. Mesela az önce olduğu gibi işte Cuma'dan sonra e, vardır. Ebu Hurer'e böyle demiştir. Güzel de nerede kullanıyor? Onu belki tamam. diğer e, şeylerde söylüyorlar. Yani farzların öncelerinde ve sonralarında kılınan revatif sünnetlerin evde kılınması. Çünkü ona dair hadislerde var ya. Evlerinizde kılın bu namazlarınızı. Hani farz namazlar camide kılınır. Onun dışında gidin evinizde kılın diye. Herhalde ondan dolayı tekrar etmemiş olabilirler. Evet, olabilir. Belki onların zamanında böyle bir problem olmayabilir. Belki o, o da olabilir. Yani. Bir de bu İmam Nevevi İbn Mace'de geçen bir hadise işarette bulunuyor. İbn Mace'de Resulullah Cuma'dan önce dört rekat namaz kılardı ve bunu işte selam vererek falan da ayırmazdı diye bir rivayet var diyor. Ama e, bu rivayet çok zayıf olduğu için diyor biz buna dayanmıyoruz. Ya bundan dolayı sünnet vardır demiyoruz diyor. O yüzden bu hadis görmezlikten geliniyor. Olmayan e, bir şey işte. Beyne ezaneyni, beyne Her iki ezan arasında bir namaz vardır dan yola çıkarak nafile kılınabileceğini söylüyorlar. Bu hadisi hiçbir şekilde dikkate almıyorlar. Peki beyne كُلِّ اَذَان۪ينِ salatunda Bunu şöyle anlasalar olmaz mı? Mesela sabah namazı ezanı var bir de öğlen namazı ezanı var. İkisinin arasında bir namaz var, kuşluk namazı. Öğlenin ezanı var, ikindi ezanı var. Onun arasında bir namaz var öğlen namazının farzı öğle akşam namazına bir na arasında şey var ikindi namazı akşamla ile arasında akşam namazı yass yassı ile sabah namazı arasında da teheccüd yani iki ezan arasında bir namaz var. Şimdi burada iki ezanı şey olarak birisi ikamet birisi ezan olarak adlandırılınca o zaman peki namazlardan sonra kınkından şeyleri nereye koyacaksınız? nafileleri eğer nafileleri bu araya sokuşturuyorsanız Adam öğlen namazının farz şeyti hadi ezan okundu. Farzdan önceki nafile kıldı. Farzdan sonraki nafile. Bu kapsama nasıl sokacaksınız? Onun için burada bir mantık hatası yapıldığı anlaşılıyor. Evet. evet. Bu cumadan önce kılınması tavsiye edilen nafile namaz imam minbere çıkıp oturuncaya kadar kılınabilir. Ama imam minbere geldi, oturdu. O esnada artık bu nafile namaza başlanmaz Şafii mezhebine göre. Çünkü e, buna dair bir delil var, bir hadis var. Şöyle gelmiş. Ku'udul imam 'ale'l minbere yaqta'u subuhatah. Yani nafile diye imamın minberi. Heh. Minber var mıydı? Tabii tabii. Resulullah zamanında minber kelimesi var mıydı? Ya daha sonradan bir minber inşa edildi diyor ya önce hurma kütüğünde böyle bir. Güzel de ya yani minber kelimesi var mıydı? Ha bilmiyorum onu. Bu Şeyde böyle. Kelime olarak geçiyor Muvatada mu? Imber? da geçiyormuş bu hadis. Geçiyor Geçiyorsa tamam. Hı. yani Sadece öğrenmek için söylediğim. قُعُدُ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ İmamın minbere çıkıp oturması يَقْتَعُ <gülme> السُّبْحَةَ Yani nafilete yani nafile namazı keser diyor. Yani o dakikadan itibaren nafile namaz kılınmaz. Başlanmışsa bitirileceğine dair ifadeler de var Şafii mezhebinde. Çıktı imam tamam hemen bırak namazı. İmamın e, oraya çıkmasından sonra artık böyle bir şey olmaz. Bunun tek istisnası tahiyyetül mescit namazıdır. Diyorlar ki kişi geldi mescide girdi, imam hutbeye başlamış. Olsun diyor, o iki rekatlı nafile namazı yine de kılmalı. Buna dair o Süleyk el-Gatafani hadisini sürekli delil olarak getiriyorlar. O hadise biraz önce işaret edildi, hatırlatma babında söyleyeyim. Resulullah hutbedeyken bu Süleyk el-Gatafani geliyor. Oturuyor. Resulullah diyor ki Ya Süleyk kum farkâ rakateyn. Süleyk diyor kalk e o iki rekatlık namazını. Kıl yani bir geçerli olacak kadar. Yani en kısasından olsun fazla uzatma. Ve daha sonra şöyle devam ediyor. Sizden biriniz Cuma günü mescide geldiğinde eğer İmam Hatip Minber'de hutbe okuyorsa hani olsun okusun o yine de iki rekatlık namazını kılsın e, en kısa olacak şekilde bunu yapsın diyorlar. Bundan dolayı deniyor ki o sünnet babında yani sünnet niyetiyle değil de tahiyyetül mescit niyetiyle o namaz kılınabilir fakat eğer diyor hutbenin sonlarına geldiyse farzın başını kaçırmaması için o tahiyyetül mescit namazını da kılmaz. Ama başlarında veya ortalarında olduğunu hissediyorsa hutbenin o zaman tahiyyetül mescit namazını da kılar diyor şafiler. Kısa krem, nasıl oldu? Ha? Kısa, diye, kısa kesin Evet Tukubey kısa ha. kesin diyorsa o zaman işte başında hadi, yani bu, bu kendi kararını kendi verecek. kendi verecek demek bir ki. Tabi yani burada hakikaten işte ayeti o şey yapmamanın yani delil olarak almamanın doğurduğu sıkıntılar bunlar. Mesela burada hiç ayet almıyor Mürküm değil bahsediyor. mi? Yani işte. Bu. ki işte bizim sürekli şikayet ettiğimiz şey var Kur'an-Sünnet bütünlüğü ile mesele ele alındığı zaman yanlış rivayetleri ayıklamakta kolaylaşıyor. Evet, evet bu kadar. Peki şimdi Hanbeli mezhebi ile Malikî mezhebi Hanbeli <gülüyor> <gülüyor> hocanın adına özetini soracağım. Hanbeli mezhebinde cuma namazından önce yani o hutbeden önce, önce dört rüket kılınması, dört rüket nafile namaz olduğunu söylemiş. de biraz önce e, okunan hadisler ve başka bir hadis, İbn-i de geçiyor. E, Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yerkâv qabdel cuma arba'an, arba'an şeklinde bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından önce dört rüket namaz kılardı diyor. Az önce bu hadisin delil anlamayacak kadar zayıf olduğunu evet, nebevî söylemişti. Şey evet. İkinci olarak da, da e, imam hutbe okuduğu halde okur, okurken hutbe okurken biri camiye girerse diyor. Bu ikirket namaz kılmalı diyor. E, ikirket ne yapılır? Ya tahiyyat-ı denir. Ön delil olarak da, da e, bu Batfani şeyine delil getiriyor. E, ikirket namaz kıl diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Bu hadise binaen e, iki namaz kılınır. Ancak iki namaz kılarken hutbe bitmiş namazında kaçırma tehlikesi varsa diyor, e, kılmayabilir. Yani e, Hanbeli mezhebinde 4 e, rüket ya da iki namaz kılınması e, öngörülüyor. Peki cuma namazından sonra e, kılınacak namaz nasıl hemdili mezhebinde? İster iki reket ister dört reket namaz kılması e, öngörülür. Delil olarak dediği ilginçtir. E, İbn-i Ömer hadisini delil getirir. اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكَاتَيْنِ fi بَيْتِهِ Olmasına rağmen... E, Fıkkı olarak e, genel bir şekilde cuma namazından iki rekat ya da dört rekat namaz kılabilir. Sen onun mealini vermedin için. ama herkes harapça bilmiyor. E, ben az önce Yani dedim. bilmeyenler evet. de var. İbn-i Mevaz'ın rivayet edilen hadiste e, o cuma namazından sonra iki rekat namaz kılardı evinde diyor. Dört rekat kılardı. E. Ha rekateyn, iki, iki rekat. Evinde kılardı diyor. Resulullah'ın da, e, Resulullah da böyle yaptığını söylüyor. Resulullah'ın da böyle yaptığını söylüyor. Fakat evinde kaydı olmasını rağmen hadiste e, Hendeli fıkhında e, işte cuma namazından sonra isterlik gereket ister, iki hareket, ister <gülüyor> döntü gereket namaz kılabilir şeklinde e, almışlar. E, Hendeli mezhebinin görüşü özetle bu, bu kadar Tamam şimdi gele geçelim Maliki'ye. Maliki mezhebinde cuma sonrasını önce e, almış cuma namazı kılındıktan sonra diyor Cuma namazı ile ilintili olan tek bir tesbih ya da Cuma namazının sonra ayet kursi gibi bir ayet okunduktan sonra namaz kılmadan dönmeli. Yani Cuma namazının sonunda namaz kesinlikle kılınmaz diyor. Ee, bazı kitaplarda da... Peki ayeti delil getiriyorlar e, evet, mı? Evet bazı kitaplarda var ben almadım özet olsun diye. Mevgâgudiyyet-i <gülüyor> <gülüyor> s-salât delil alıyorlar. Geçemde söyledik onu zaten. Tamam. Ee, dağılıp gitmesi gerekiyor diyor. Hatta وَلَا يَتَنَفَّلْ fil الْمَسْجِدِ diye yani mescitte nafili namaz, cuma namazından nafil namazı kılınmaz diye özel kayıt düşürmüşler. <gülüyor> Çünkü cuma namazından arkasından mescitte nafili namazı kılmak mekruhtür diyor. لِكِرَاهَةِ التَّنَفُّلْ إِسْرَى cumati fil الْمَسْجِدِ Bu güzel, bu tam şeyi anlatıyor yani ayetle, ayetle birebir uyumlu. E, demin de söylediğim gibi Maliki mezhebi bu, bu konularda çok önemli çünkü Medine'nin uygulamasını bize naklediyor. E, hadisten delil olarak da biraz önce zikrettiğimiz e, İbn-i Ömer Cuma namazından sonra iki namaz kıldığı fakat bunu evinde kıldığı yani camide kılmamış evinde kılmış o yüzden e, bunu delil alıyorlar. Bu mekruhluk ne zamana kadar devam eder, bu konuya değinmiş, yani mescitte cuma namazından sonra ne zamana kadar namaz kılanmayız, diyor. Ee, diyor ki, şahs diyor, mescidin çıksın diyor ya da cuma ile diğer namazın arasında bir fasıl, yani eyyuhdis diyor. Yani, Için evet, onu şey yapıyor zaten. Onu yani söylüyor. Yani ara ara ayırır, ayrılsın, Cuma namazıyla ile ilişki kesilsin. Ondan sonra namaz kılıyorsa kıl. Hatta diyor abdesti buzulması da yeterli diyor. Yeter ki Cuma ile o namaz arasına bir e, fasıl girsin diyor. Bir bir bir, bir, bir, bir şey bir, araya bir şey girsin. Yani. Araya bir şey girsin. İnsanların zihninde Cuma ile ilişkilendirilmesin o namaz. Ee, bazı görüşlerde diyor ki Cuma namazında camidin bütün insanlar çıkmasa bile çoğunluğun, çoğunluğunun caminin çıkıp gitmesi yeterli diyor. Fakat bu imam için geçerlidir değildir diyor. Yani imam kesinlikle nafili namaz kılamaz. Zira imam kılınca diğer cemaatler bunun farz olduğu ya da vacip olduğu düşüncesine kapılabilir. Ee, bu e, belirsizliği kaldırmak için imam nafili namazı kılamaz ama şimdi Yok. imam hele bir çıksın da <gülüyor> Evet Yani e, bak bah, ne, ne, başına neler gelir orada görünüyor Bir tayt yani. daha var özellikle diyor cemaatlerin çoğu cuma namazından sonra nafile kılan bir cami diyor kesinlikle örnek alınan bir insan imam başta olmak üzere örnek alınabilecek bir insanın cuma namazından sonra kesinlikle nafil namazı kılması caiz değildir diyor Evet yani millet bir, eğer size bakıyorsa sizi örnek alıyorsa orada oh. kılamazsınız oradan çıkıp gelmeniz lazım. Ama şimdi ne yapıyor insanlar? Hemen e, imam selam verir vermez kalkıyor namaza başlıyor, yolları kesiyor. Siz de onların önünden geçin çünkü onlar bunu hak ediyorlar. Tamam yani haksız bir iş yapıyorlar. Cuma Hı. namazından önce e, nafili namazı kılma konusuna gelince e, İmam ve cemaat dahil olmak üzere. İmam ya da başkaları. Zevaldan önce camiye geldiyse e, ilk ülke, dört ülke namaz kılabilir. Eğer zevaldan sonra geldiyse Zevalde öğlen vakti maalesef. Yani gün eğildikten sonra geldiyse imam kılamaz diyor. E, bu da yani cuma sonrasına benzer. İmam kılamaz, namaz kılmaz imam. E, i̇mam diyor, kapıdan girerken normalde diyor, direkt minbere doğru gitmeli diyor hutbahı okumaya başlayacak diyor. E, fakat diyor cemaat gelmediyse camiye o zaman kılabilir diyor. Yani cemaati bekletmiyor. Camide cemaat var vakitte gelmiş evet. imam doğru geçer şeye. Şimdi mesela siz kendi aranızda diyelim ki cemaatle namaz kılıyorsunuz. Eğer cemaatle namaz kılmak için insanlar hazırlanmışsa o namazın sünnetiyle meşgul olmayın hemen farza başlayın. Ama i, i, cemaatin toplanmasını bekliyorsanız sünnetini kılarsınız. Ama imamda sünnet kılmaya şikayet ediyorlar Şimdi, mü müezzinler onların yerine kılar imam. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Biz bütün bu yanlışları düzeltmek zorundayız. Ee, i̇nşallah bu konuda bir şey yapılırsa Hatta şey olmuşsun, yani ben se se se ser Serdar'a bir imam. çalışma yapmasını söylemiştim bu konuda. Bizim mahalle camisinde imam İmam odasında sünnetin arzı öyle çıkmıyor. Bunu şikayet ettiler müftülüğe. Hani niye? Kılıp kılmadığını bilmiyoruz içeride. Çıksın gözümüzün önünde kılsın sünneti ona göre arkasından... Yani, hayır sevap mı yazacaklar, günah mı yani yazacaklar adam yani <gülüyor> onun defterinde demek ki şey tutuyor yani o cemaat tutuyor imamın defterini. Bu şeyle şikayet edildi adam yani. <gülüyor> yani imamların işi zor. Şeyde Hollanda'da bir arkadaş var. Diyanet'ten imamlık teklif ediliyormuş. Bizim Fikret diyor ki al kabul edemiyorum diyor. Niye? Ya diyor. O zaman tutsak haline geliyorsun diyor. Yani sen ibadeti Resulullah'tan öğrendiğin gibi yapamıyorsun ki. Talimatlara göre yapman gerekiyor. Bir de vatandaşlar da tabii ne diyor? Ben gülüyorum da sen niye gülmüyorsun diyor. E sen alıyorsun sevabını kardeşim. Ama cemaat açısından e, farklı çeşitli e, anlatımlar var, bunu ben özetleyeceğim çünkü orada çok tamam. uzun yazıyo. Yani <gülüyor> cemaat açısından iki türlü olur cemaat, e, ezan okunduğu zaman, biri dışarıdan girdiyse e, kere namaz kılar, e, ezan okunmadan önce. Okunmadan önce evet. girdiyse tamam ama ezan okunduğu zaman girmiş dışarıdan ikirket namaz başlamış eğer e, hükümleri bilmiyorsa e, bu adam e, namazı kısa kılacak eğer hükmünü biliyorsa namazı kesecek diyor ama bunlar e, camide oturuyor ezan okunmuş kalkmış ikirket namaz kılmaya başlar namazı buzması gerekir ediyor evet hükümleri biliyorsa bilmiyorsa meselesi şu yani. adam bilmeden namaza başlamışsa tamamlar ama biliyorsa ki ezan okunduktan sonra artık hutbe başlıyor o arada namaz kılınmıyor bilirse, namaza başlamışsa bile kesecek. Kesecek. Ezandan önce camideyse, ezan okunduğu zaman kalkıp bir kere kılalım derse bu olmaz. Ezandan önce e, oturmuş, e, oturduktan sonra kalkıp namaz kılmaz ama hafifden girmiş, oturmadan önce ikirken namaz kıldıysa bu ikirken namaz ezandan önce ise e, tamam diyor. Ama ezan okunduktan sonra yanık kılınmaz. Eğer hükümleri bilmiyorsa e, bu adam namazını tamamlar ancak hafif bir şekilde i̇şte tamamlar. Allah'a şükür baktık tam ayete uyan bir mezhep bulduk evet. yani. Baştan da söylediğim gibi yani ayette diyor ya şey yap Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'a zikret koşun diyor. E koştuk. Bak koşun da diyor yani. O arada şeyle, o hutbeyle e, koşma arasına bir şey girmez ki zaten fes'av kelimesine de mani bu. Yani bütün hedefin zikrullah olmalı. E sen şimdi... Zikrullah, hayat olsa, değil Öyle olmak zorunda. Yani o koşmasının şeyi hedefi zikrullahtır, Oraya, oradır. E şimdi sen gittin, İmam hutbe, hutbeye başlamış yani ezan okunmuş, hutbe vakti ve sen başka işle meşgul oluyorsun. İşte bu Maliki mezhebi tamı tamına ayeti uygulamış oluyor. Mikrofonu, mikrofonu al da. Cuma Gazali'de de başlıyor. Gazali Ehyası'nda İmam Malik'ten anlatır. İmam Gazali Ehyası'nda evet. E, diyor ki birini tahiyetül mescid kılarken gördüğünde hutbedeyken otur otur diye oturturdu diyor. Evet bu hadise alıyor. İmam, İmam Gazali mi oturtuyor? İmam Ma, Malik, İmam Malik. Ha, İmam Malik oturtur diyor. Oturtuyor. Otur diyor. Ondan naklen, naklen Doğru söylemiş İmam Malik yani. Yani çünkü bu şeye uymuyor. Yani bak. Ezan için çağrıldığı yapı zaman koşun dendiği zaman e, koşuyorsun. Arada yok diyor ki iki rekat namaz kılıyor. bu O zaman bu rivayetleri ayet Kerime'nin ışığında değerlendirmek lazım ve işte Medine'nin fakihi böyle yapmış ki çok güzel. E namazı, namaz bitti mi hemen dağılın o da çok güzel. Ha, tamam git evinde kıl. Cemaat dağıldıktan sonra kıl. Araya bir takım konuşma falan filan girdikten sonra kıl. Önemli değil. Ama Cuma namazıyla ilişki kesilsin. Delilimiz diyor, Ebi Davut ve Nesaidi gelen bir bir hadis, e, Türkçesini söyleyeyim <gülüyor> özetine, özetine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbu bir adam girmiş, insanların ashablardan geçiyor önüye doğru. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de demiş ki, otur insanlara eziyet veriyorsun demiş. Yani ruku kıl, e, namaz kıl demeden e, direkt oturmasını emretmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada namaz kılınmaması gerektiğini delildir diyor. İkinci bir hadiste İza kulte lisahibike ınsıt ve imamı yahtu fe kadı diye bir metin geçiyor. Eğer yanındaki oturana sus dersen diyor imam hutbu okurken diyor, orada lağavte ne diyoruz? Yani boş, işte meşgul boş işle var. meşgul olmuş oldun diyor. Bu da diyor hutbini dinlemeden başka şeylerle meşgul olmaya gösterdiği için diyor bu bunu kabul ederiz diyor. Yani araya araya namaz kılmak, namaz girmesi de lağıv sayılır evet. demiş oluyor. Çünkü emir, hutbeyi dinlemek dinlemektir evet. diyor. Ee, Suheil El-Gatıfa'nın El biraz önce zikredilen hadis onu da alıyor. Diyor ki bu çeşitli e, şeylerle e, cevap veriyor. E, bir cevabı beğenmemiş zaten kendisi de. O da söyleyeyim. Ee, şöyle açıklama getiriyorlar, diyor ki adam biraz şeydi diyor, e, maddi durumu iyi değildi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam namaz kılmasını emretti. E, yani sen kalk, ekirken namaz kıl yani hadisidir. Bunu e, namaz kılmasını emretti çünkü insanlar görsün e, namazdan sonra onu da e, tasaddukta bulunur e, amacıyla söyledi demiş. demiş. Demiş ki bu bizden işgalimizde kaldırmaz. Bu, e, bu uy, uygun bir uygun, değil, değil evet. e, Asıl olan diyor hadisine mensuh olması, zayıf olması ya da mensuh olması budur diyor. Bizim rivayet ettiğimiz hadis daha sağlamdır diyor. E, i̇kincisi de ehl Medine'nin yapmış olduğu, e, bizim yapmış olduğunun destekler diyor. E, artı işte asıl amaç imamın hutbasının sözünü dinlemek, zikri dinlemekken diyor, başka şeylerle meşgul olmak, e, bunu... E, ortadan kaldırıyor. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela insıt diyor. Bunu hadis olarak alıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu ama orada bir tahlil yapıyor. Tahlil şu diyor ki namaz kılmak mustahaptır. Hutbini dinlemek de emirdir. Ya, şimdi sen farzdır. Bunun nehyettiğine göre yani mustahap olmasına rağmen nehyettiğine göre diyor, e, hutbini dinlemek elbette farzdır ve namaz kılmakta da e, hutbe okurken namaz kılması <gülüyor> cahizdir. <gülüyor> Değilir. Diğer Şafii de değinmiş ama gerek yok. Iı, gerek yok. Söyledi zaten şimdi. Evet şimdi za zahiri dinleyeceğiz değil mi? Peki. Evet Enes Hoca. Biraz sesini yaklaştırın. Enes Hoca'nın sesi çok gül çıkıyormuş. Millet şikayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zahiri mezhebinde Cuma namazından önce ikraket namaz var. Burada tehyetül mescid dediğimiz. Tehyetül mescid namazı geçen söylediğimiz gibi zahirilerde sünnetler ikiye ayrılır. Birincisi muekkedeh sünnet ikincisi de evkedül muekkedeh. Ha iki çeşit. Bir, bir müekked sünnet varmış bir de yani çok çok mekke, <gülüyor> yani çok çok güçlü bir, bir mekke sünnet. Evetin mekkede olan sünnetin birincisi bitirdir, ikincisi salatı zohar kuşluk namazıdır, üçüncüsü de bu tahiyatul masjiddir. Ee, yani çok güçlü, çok kuvvetli mekke sünnetlerin bir tanesi bitir namazı, birisi tahiyatul masjid namazı, diğeri de kuşluk namazı. namazı. Ee, Delili de. اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَاَلْ اِمَامُ يَغْطُبْ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَنْ Az önce okunan şey, neydi o? Gatafani'nin e, o az önce okunan hadisi esas alarak diyor ki işte e, bu hadisten dolayı iki rekat namaz kılmış olması gerekiyor cuma namazından önce. Halbuki bak, ayeti dikkate almıyor. Şimdi ma zahiri i mezhebinin daha önce de size anlattığım bir özelliği var. Diyor ki sünnet Allah'ın muradını bize bildirir. Yani ayette böyle geçiyor ama bakalım ki asıl ne demek istemiş onun için sünnete bakalım diyor. Yani ayet bir kenarda kalıyor. Bu Bir, bir tane bir film vardı Şen, Şener Şen, bir Banker Bilo diye <gülüyor> şey, her şeyi yapıyor. O diyor ki ya, yaptım yaptım ama elbise sor ki niye yaptım? Şimdi hep onu hatırlatır ya kardeşim Allahü Teala'nın sözü bir başkasının onayına mı bağlı? Yani böyle bir mantık olur mu? Evet, işte onun esas aldığı için ayet kerimeyi zikretmeden bu defa hadisler diğer hadisleri de bak orada şey var. Onu da söyleyeceğim. Ol olmadığına de. dair onun hadislerini. Söyle bir, bir de şeyin zahirinin bir acayip bir maliki düşmanlığı vardır onu unutmamak lazım. Evet onu da memnun oldum hadisi. Özellikle hadisini almış ya, Allah-u Teala'nın yani, namazını bu, iki hareket imam hutbedeyken biriniz camiye gelirse, iki hareket namaz kılsın, kısa kessin ee, Namaz kılmadıysan, kalk namaz kıp otur. O ne delil getirecek şey yapıyor. Ondan sonra arkadaşların okumadığı bir hadisi daha var. Ebu Said el-Kudri radıyallahu anh'a diyor ki, Mervan hutbe okumaya başladı. Ee, biri şey Ebu Sayyid diyor ki, ben kalktım, iki hareket namazı başladım. Mervan'ın polisleri polislerine geldim, oturttu diyor. Hemen oturdu dedi. Ben dedim ki, Peygamber İslam'la birlikte kıldıktan sonra mı oturacağım? Niye oturayım ki? Dedim diye bir revayat var. Hı. Zahirler bu hadisleri hepsini alıyor, diyor ki... Bu hadisler, öyle kuvvetli hadisler ki... Eğer biz... Eee... namazlar, feriz namazlar, beş vakitli, sinirlidir diye bir kural koymasaydık, bunu fariz diyecektin diyor. Kuralı kendileri mi koymuş? He. Şimdi o terk edilmesi, isyan sayılan namazlar farizdir, mekruh olanları nafiledir diye ya başta. Şimdi bunu terk etmek isyan sayılmaz. Onun için öyle bir kural olmasaydı fariz diyecektik bunu diyor. E o kuralları kendi koydu. Kendi, kendi koyduğu E Kendi koyduk o zaman kuralı değiştir. Tövbe estağfurullah. Sonra diyor, e, bu Mervan'ın polisleri geldi. İnsanlar namaza başladığı hutbe dinler. önemli bir şey var diye oturtmaya başladı. E, bu diyor ondan sonra insanları sahabelerin sözünü bırakıyor. Mervan'ın polislerinin yaptığını uyuyor. Bu da ilginç bir şeydir, acep diyor. He, Mervan'ın polis. E, tamam da Resulullah'tan gelen başka rivayetlerin niye dikkate almıyor. Evet. Ondan sonra Mervan'ın okudu hadis var. Mesela biri gelmiş, insanların atlayarak geçiyor, ön sebeve gitmeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, İclis, fakat azayten nas. Otur, insanlara eziyet verdin diyor. Bu hadis diyor ki, bu çok zayıftır. Bir de o hadislerden önce olabilir bu. Yani, en sok o, olabilir. He. Yani her halükarda, imam hutbede olsun, hutbede olmasın, camiye gelen mutlaka kerekettehiyyilmesini okumalı. Bu, evkidl muakkat sünnetlerden biridir. Evet. Diyor. Evet. Cuma namazından sonra dört rekat sünnet var. Nafile. Bu iki rekat kıldığını dair bu. Hz. Abdullah ibn i Ömer'in hadisini zikrediyor. Hazreti Ali'nin alt rekat kıldığına dair hadisler de var. Alt rekat. Alt rekat. Mesela diyor ki, İbn Mesud bize dört rekat kılmamızı öğretti. Hazreti Hz. Ali r.a geldi. Alt rekat kılındı dedi. Biz alt rekat dönüştürdük. Şevkinde hadiste var. Hanefi'de de öyledir yani ikili rekan. Bunların hepsini söylediğini hmm. sonra diyor ki, Peygamber er o sahabelerin yaptığı veya kendinin yaptığı ne bizi nakleden hadis asas değil, emrettiği hadis asastır. Onun için Peygamber Esselam er demiş ki, Ebu Huray'ın hadisinde ''Men kâne minkû musalliyen ba'dal cüm'ati fel yusalli erba'an'' demiş. Peki bu namazı nerede kılacağına dair bir şey var uyup, mı? Bu yok. Yani na na namaz kılmak isteyen dört rekat kılsın He, hadisinde esas almış. Bunu almış. almış yani. Emir vermesi önemlidir. <gülüyor> dört rekat namaz vardır. Bu da şeydir, o evkudul muakkedetinin içerisindedir. Çok güçlü bir sünnettir mi? demiş o. Evet, çok güçlü sünnettir. Mesela diyor ki, Evkudul muakkedeti El vitru Thumme salatul <gülüyor> zuha Thumme rek'atan indi dokunul mescid Thumme salatul kusub Thumme erba'an ba'da el cuma'lıya Bu şekilde geliyor. Evet, en güçlü sünnetleri saymış bir vitir namazı, iki kuşluk namazı, 3. Tahiyyetül Mescid namazı. 4. Küsuf e, namazı. E, küsuf namazı yani güneşin e, tutulmasıyla kılınan namaz. 5.'si de cuma namazından sonraki 4 rekat namazı He. demiş. Bu emir verdiği için böyle kuvvetli bir sünnet. Ama ayetten hiç haber yok, değil mi? Ondan sonra yok, ayetten haber yok. Evet. Ondan sonra şöyle bir ibare var. Ve tatavvu ba'del cum'ati ve ba'da salavat ''Kullu zahlike caizun fil mescid'' Evet. Bütün şeyden tamamını zaten söylemiş oluyor. Ee, şeyden sonraki kılınan cumadan sonraki nafile namaz ve diğer nafilelerin hepsi camide kılınabilir demiş. Demek ki önceki cami evinde demek oluyormuş. Evet. Evet, evet, o caizdir evet. yani. O, o caizdir o. Hı hı. Kılınabilir diyor işte. Caizlerin Cahiz, karşılığı. Evet. Bu kadar, yani cümleden önce iki rekat, sonra dört rekat var. Ee, Evkidl-i Mâketlerden sonra sonra... Hanefi'de şöyle değil mi Fatih? Dört rekat, öğleden önce. Dört evet. rekat cumadan sonra, iki rekat de vaktin son sünneti. Evet, evet. Dörtte zuhur-i etti on altı. Şimdi, evet. başka bir meseleyi de aldım. Zahirlerden, cümayla ilgili. diyor ki, Lâ yecuzu en eee tehassese Leyletul Cumaati bi salatın zâidetin alâ alâ salavâti alâ cuma gecelerinde farklı bir özel namaz kılınmaz. Bu caiz değil. Evet, cuma günü cuma gecesine özel bir namaz yoktur. Cuma gecesine. He, cuma gecesinde. Öyle bir, özel bir namaz, namaz yoktur. Yoktur. Nope. Tamam. Böyle bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Ersan demiş ki لَا تَكْتَسُوا لَيْلَدَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامِنْ مِنْ بَيْنِ الْرَيَالِ diyor. Yani gecelerden cuma gecesini ayırarak özel bir namaz kılma demiş. Kılmayın. Öyle bir şey yok mu? Bunu da aldı. Cuma ile ilgili tamam. bunlar. Şimdi onlar perşembeyi cumaya bağlayan gece yaparlar. Biliyoruz işte az önce de gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim pek yoktur şeyde. Yani maalesef ama hamdolsun ki bir şey yaptık, maliki mezhebini gördük, bakalım Şia ne diyecek bu konuda? Şia'nın e, görüşlerinde evet Sonya Cihangir Hanım'dan bizim parça sitesinin editörü olan hanımefendiden dinleyeceğiz. Evet o şeyi de seni çevir pek göremiyorlar. Hindistan'dan takip ediliyor. Burada e, şey yapıyorsunuz mesela bazıları belki henüz de türkçe bakımından çünkü türkçeyi daha yeni burada türkiyede şey yapıyor türkçesi gerekli e, güçlü olmayabilir ama yurt dışında da izleniyor o bakımdan evet şey yapalım buyur Ağuzi billahi minneşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim oyuncular kanadadan şu an yani çok erken saatler olduğu rağmen izliyorlarmış canlı ben onlara arzü selama adab duram Azazai konuşalım inşallah tori sohbet konuşayım ben beyfermidin. konuşacağım ama inşallah anlayacaksınız. Eee şey yapıp bazı cümleleri Farsça söyleyebilirsin. Onlara evet, lazım olan çünkü, kısımlarını bir kısmını Türkçe söylersin. Evet. evet. Ee, genelde Şii mezhebinde önceleri yani özelliklerden bahsedeceğiz burada. Mesela e, günde 17 rekatten Dışarı, dışarı her hangi namazı nafile diyorlar. Nafile. Ben yani 17 rekat dediğimiz iki rekat sabah, 4 rekat. 4 Öyle 6, 4 rekat ikindi, 10. Hı hı. 3 rekat akşam namazı, 13, 4 de yatsı 17. 17. Bu 17 rekatın dışındaki bütün namazlar nafile deniyor. Dolayısıyla cuma namazı da nafileye girmiş oluyor öyle mi? Yani o da şeye döneme varlığı, imam gaybette gaybette değil mi, vücubu tâkhiri mi, vücubu ayni yani o da geçen şeyde anlatmışız ya. Yani imam gaybetteyken demek şu anda gaybette, gaybette yani yok. Biliyorsunuz 12 imamın kaybolduğuna inanılır, hala yok. Bir gün çıkacak diye bekliyorlar. 12. imamın değil mi? 12. imam evet. Ee, çık çıkması bekleniyor, işte Mehdi Muntazar yani beklenen Mehdi Dendiği için, o gelinceye kadar Cuma namazı farz değil. Evet. Öyle diyorlar. Tabi bunun herhangi bir Kur'an'dan ya da sünnetten bir delili yok. Yani ben dedim oldu. Şeyinden. Ee, onu da çok iyi bilmek lazım. Evet. Bir de şu da var. E, deprem, sil, yada mesela şeyler böyle kusuf kusuf hadat böyle durumlarda e, Vacibi eyni, yani farz eyni hesabını iki reket ayet namazını kılmaktadır. Yani o işte depremlerden işte güneşin tutulması, ayın tutulmasından dolayı kılınan namazları farz namaz diye niteleme yapıyorlarmış. Ama nafile namazları geldiği için İşe'nin özelliği şundu ki, mesela herhangi hafta günleri için ayrıyette bir nafile namazlar var, mesela pazar günü nafilesi falan diye. Cuma günü de özel bir haftanın günü Seyyid-ül-Eyyam diyorlar. Ona göre bugün de, de növafiller, özell növafiller var, özel nafile namazları var, kılınıyor. Yani her günün bir nafile namazı varmış. Değil mi? Pazarın, evet. pazartesinin, salının ve evet. cuma namazının özel nafileleri varmış. Cuma gününün özel nafileleri varmış o şeyde, şiada. Ve şöyle denir, <gülüyor> diyor ki biz neden nafile yapıyoruz? Nafilenin üç etkisi var. Bir, günahları yani yıkar. Yani bir keffaret günahın. İkincisi biz farz namazlarındaki bir eksiklikleri yerine doldurmak için yapılıyor ve üçüncü olarak taqarruban illallah yani Allah'a daha yakınlaşmak. Evet, yani birisi günahları affedilmesi, birisi eksik farzlardaki eksikliklerini tamamlaması, üçüncüsü de Allah'a daha çok yaklaşmak için nafile kılıyor, kıldıklarını söylüyorlarmış, Evet, evet başka yönden de bu nafilelerin etkisi olduğu için en azından bir yıl istimrar yani sürekli bir yıl bu nafileleri kılmak gerekir diye. Bir bir sürekli kılmazsan? En azında. Ya yani az. etkisi kılmazsan olmaz. Kılmazsan etkisi olmaz ha. Bir de o evet. Ama a, şey Cuma günü a, şeyleri nafile namazları geldiğimde öncelik şunu kaydetmek istiyorum. Genelde Şiilerde a, namaz cam okunur. Hı. Yani cuma namazı vlan ikindi namazı cam e, okul üzere bu böyle bir problem yok. Mesela namaz kıldığında Haman ağilen Fantaşırı var ya o, o yüzden onda problem yok. Çünkü zaten oturuyorlar, bekliyorlar bir de azan denir ve asr namazına yani ikindi namazında camide yani kılınır. Yani burada da mesela gidin bir şey camisine cuma günü iki rekat öğlen nam cuma namazı kılındıktan sonra arkasından 4 rekat ikindi namazını kılarlar. Arkasından e, şeyi kıldıkları için ikindi namaz camden dağılma diye bir uygulamaları zaten yok. Yani fanteşiru fil art ayet kerimesi yer yerine dağılın ayetiyle ilgili bir uygulamaları yok. Cuma günü 20 rekat namaz kılınır. Cuma'ya cuma gününe mahsus yani şeyin 17 rekatın dışında mı 20 rekat? Evet, nafile, nafile. Yani 20 rekattan bu nafile namaz varmış cuma günü. Evet. Güneş doğduğu sonra 6 rekat namaz kılınır. Evet, güneş doğduktan sonra 6 rekat. Cuma günle mahsus mu bu? Evet. He. Sonra duha. E 6, rekat, 6 duha. rekat da kuşluk namazı. Kuşun namazı. 12. 8 rekat da böyle yani şöyle okunur. Cuma namazından önce ya da zuhur yani öyle namazı kılıyor musunuz? Ya da cuma namazını. Her hangisini kılıyorsunuz? Ondan önce 2 rekat. E, namaz kılacaksınız ve ferize bittiğinden sonra yani cuma namazı ya da öğle namazını kıldığınızdan sonra 6 rekette kılacaksınız, an 20 reket yani 6, 6 rekat güneş doğduktan sonra cuma günü Altı rekat kuşluk vaktinde şimdi kuşluk vaktiyle gü güneşin doğması arasında fark var, güneş doğunca ufukta olur güneş ufuktan 5 derece kadar yükseldiği zaman e, zuh, şey başlar, kuş zuh vakti başlar. 6 rekat da o zaman, etti 12. 2 rekat, cuma, cuma namazı kılınıyorsa, cuma'nın farzından önce. Cuma namazı kılınmıyorsa, öğlen namazının farzından önce kılınır, diyor. 2 e, rekat, yani 12, 2 daha ne yaptı? 14. Cuma, cuma kılınıyorsa, cumadan sonra 6 rekat. Cuma kılınmıyorsa, öğlen namazdan sonra 6 rekat. Dolayısıyla toplam 20 rekat. Yani ister Cuma namazını kılın ister kılmayın. Evet. Cuma günü 20 rekat ilave namaz kılacaksınız deniyor. Tabi bunun da herhangi bir delili yok ama şöyle, Şia'da şu var İmamların sözleri de hadis kabul edilir. Çünkü imamların yani oradaki inanç şudur. Allah katında imamlar için öyle bir makam vardır ki oraya ne bir melek çıkabilir ne de bir rasul çıkabilir. Yani onu, onları bu şey yapan, onu bunu söylüyorlar değil mi yani? Evet, la, resul çıkabilir de, Resulullah için hem Resulullah hem imamdı yani aynı yok, zamanda. Resulullah'a bir özellik, özellik tanıyorlar da diğer Resullere değil. Diyen Nebiler, yani imamet nübüvvetten daha üce. Heh. Yani imamlık Nebilikten daha üst bir makam olarak kabul ediliyor orada. Bunları bilmeniz gerekir yani. Çünkü imam imamı tarif ettikleri zaman tam Allah'ın bütün özelliklerini imama verirler Allah'a ait. Dolayısıyla onların azdan çıkan her söz Allah'ın kelami gibidir. Yani bizim gibi değil. Öyle hangi hadis kaynağında var ne? Onlardaki hadis anlayışı bizden çok farklıdır. Ama bu geç diye hadisler, onların nezde çok etibarlı ol diye kitaplarda at-tahzib el-istibsar el-mesail gibi kitaplarda geçmiş imamlardan nakledilmiş. Sonra e, mustahab namazlardan bu 20 rekat namazdan dışarıda e, 4 rekat Caferi tayyur namazı var. Caffer-i Tayyar namazı, a, a, a, ben onu ilk defa duyuyorum yani Ali radiyallahu geçtik şimdi Cafer i Tayyar'a geldi. 4 namazı i Tayyar namazı, e, namazı çok bizde maruf yani e, şiiler arasında. Yani hatta böyle ki birisi namazını çok uzattığı zaman diyorlar ki e, Allah kabul etsin <gülüyor> zahiren e, şey okumuşsun yani Cafer i Tayyar namazını mı kıldın diye böyle tabir de var. Dört rekat kılınıyor da ama Dört rekat O e, da Cuma günü mü kılınıyor e, Caferi Tayyarımız? Has Cuma günü kılınması daha iyi Yani diyor. bu defa 24 oldu. Evet. Ama bu nasıl 24 yani bu dört rekat namazda her şeyde e, zikir ediliyor. Mesela siz Hamd-i Suranı okuduğunuz zaman sonra Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe ve Allahu Ekber diye on defa diyeceksiniz. Yani Bizeki tesbih namazı gibi yani yani Fatiha'dan sonra on defa onu söyleyeceksin Rüküket edeceksin. Rüküde de söyleyeceksin. Rüküde Subhane Rabbil ve bihamdihden sonra on defa bunu Ha Bizdeki tesbih namazı gibi yani. yani sonra o, o de, çok uzun, cemaatte mi kılınıyor bu Caferitegir namazı? Hayır, hayır Perdi. Genelde Şiilerde navafil yani cemaatteki haramdı. Cemaatle navafil namazı el el haram. Yadan, yani şey bayram hayatta korban ve şeyde aid. Farz namazları hariç cemaatten nafile haram. Peki teravih namaz kılarlar mı? Çıyalar? Hayır hiç de. Bidat sayılır. Bidat sayıyorlarmış ha iyi. Var. Cafer yani Genel'de hepsini böyle camle 300 300'te tesbih oluyor. Ha yani 300 rekat. 70 her rekat 70'ti bu şey oluyor da subhanallah. Ha 300 kere tesbih oluyor 4 rekatta. 4 rekatta. 4 rekatta 300 kere. böyle şey yapsanız öyle oluyor. Sonra bundan dışarı, emir el Al Ali aleyhisselam'ın e, sefariş ettiği bir de namaz vardı, o 10 rekat namazdı. Haris-i sefariş verip onu öğretmiş. Genelde her namazları da şeydi onlarda. O 10 on rekatın da özel kılınışı var mı? Yani Ali'nin S sipariş ettiği, yani sipariş dediği, yani <gülüyor> kılmasını şey, istediği manasında, bizdeki işi. Bize de sipariş öyledir, yani şunu bana getir dediğimiz zaman sipariştir, yani bu Sipariş onu emrettiği manasına geliyor. Evet. On rekat daha namaz kılınıyormuş, evet. Ve bu ne, namazlar, bu nevafil namazlarını, e, biriden başkasına farkı, farkı olarak e, bu namaz içinde kılan kunutlar yani dualar diye dualar çeşitlilikden kaynaklanır ve niyette mesela ben falan namaz kılmak niyetiyle bu amacıyla fulan namaz kılıyorum dediğimiz zaman namaz çeşidi başka bir çeşidi geliyor sonra genel ıı, özel özün dualarında Yani nafile namazda oluyor. mesela bizde nafilede de sadece namaz kılmaya niyet etmeniz yeter ama orada öyle değil. Öyle değil. Yani şu namaz, bu namaz, bu namaz diye tahsis etmek gerekiyormuş. Evet. evet. Genelde böyle ve tahiyyetü'l mescid de e, şeydi. Müstehabdı. Ama eğer o şey, e, hutbe esnasında olsa terk edilir bu. Ha hutbe sırasında tahiyyetü'l mescid tâhiyatın namazı cahiz kılınmaz. Gayri değil demiyorlar da ama terk edisi daha iyi diyorlar. Evet. Tamam. Evet. Tamam peki teşekkür ediyoruz sağ olun peki sen şimdi şeye girecek misin Zuraqra? Zuraqra şeyde Şafiilerde de var, Hanefilerde de var, Hanbelilerde yok galiba, Malikilerde yok. Şafiilerde var değil mi? tabii İstersen şey yapalım, burada a, i, i, vakit var, soru çok mu? Soru var ya yani. Sorularla belki yettirebiliriz. Hı. Yani isterseniz ruh rahırı kısaca özetleyelim isterseniz, şey yapmaya fazla üzerinde durmaya gerek yok. Yani Diyanet yakınması gerekli olmadığına karar vermiş ya. Hı. Yani isterseniz şu şey varsa, yani oradan bir şeyin Ömer Nasuhi Büyük İslam İlmi ne yani bir bakalım onunla işi bitirelim. Yani orada çünkü olayı güzel anlatmış. Burda mı Ömer Nasuhi Ülmeyen Büyük İslam İlmi? Evet şimdi içeridedir herhalde içeriden al da getir. Peki sen şimdi sorulara geç o geldiği zaman şey yaparız. Bir Afyon'dan bir şey gönderilmiş. Onu bir okuyayım. <gülüyor> Afyon Belediyesi bir şerie sicilleri yayınlamış. Afyon Karahisar ili 563 nolu şerie sicili. Kayıtlı bir belge var. Bu Cuma namazı ile ilgili. Bu Cuma namazını sünnetleri ile alakalı. Şöyle bir emirname gelmiş. Şerie sicilliği nedir? Onu Hı. söyleyeyim önce. Şerie sicilliği demek mahkeme kayıtları demektir. Yani mahkemelerin e, her türlü çalışmalarında tuttukları kayıtların adına şeriyesiciler denir. Yani Afyon şeriyesicileri dediğim zaman Af Afyon mahkemelerinin Osmanlı dönemindeki kayıtları demektir. Evet. Evet. Orada başlık şu. Namaz emrinin muhtasar suretidir. Hı -hı. Müslüman halkın beş vakit namazı cemaatle cami ve mescitlerde eda etmeleri Cuma günleri de Cuma namazının farzından başka dört rekarlık sünneti müekkedesini kılmaları hususunda Anadolu'nun orta kolu sağ ve sol taraflarındaki bütün vezirlere, valilere, kadılara vesaire yetkililere hitaben gönderilen Evahir-i tarihli fermanın Karahisar sahip mahkemesine ulaştığı ve ilgililer huzurunda okunduğuna dair kayıt diye aslında bu konuda yani, yani Osmanlılarda nafile namazlar nasıl kılınıyordu şeklinde ayrı bir oturum yapsak çok iyi olur. Çünkü ben e, şeyde yani bu mahkeme kayıtlarında şerifecilerinde na namazların e, önünde arkasında kılınan sünnetler, ondan sonra yapılan zikirler, işte şu okunsun bu okunsun eee çocukları getirilsin, hanımları getirilsin falan gibi bir takım ifadeleri çok görmüşümdür. Yani ben de o zaman şöyle bir kanaat hasıl olmuştu. Bu milleti camiye toplayın, dışarıya bırakmayın. Yani dışarı çıkmasınlar, orada nasıl meşgul ediyorsanız edin gibi bir kanaat hasıl olmuştu o zaman. Aslında bu konuda ayrı bir ders yapsak fena olmaz. 1827 tarihli bir fermanmış bu. Evet. E hocam Cuma'nın farzından sonra e, çıkanlar bir anda kapıda yığılıyor, çıkmak vakit alıyor. Bu sürede bekleyeceğimize namaz kılsak olmaz mı demiş biri? İşte olmaz. O zaman size bacadan çıkın, kapıdan çıkamıyorsanız. Yani araya mutlaka bir şey girmeli. Çünkü ayet-i kerimede فَيْذَا قُضِيَتِّ الصَّلَاتُ فَنْ تَشِرُوا فِي الْعَرْضِ Namaz tamamladığın zaman hemen dağılın ayeti var. Bu emre uymak uygun olandır ve başta, başta söylediğimiz gibi gerçekten maliki mezhebi. Bu konulardan, ibadet konularda hakikaten maliki mezhebinin çok özel bir yeri var. Yani orada da e, birçok yanlışlar daha sonra bu mezhebe dahil edilmiş. Yani onu tespit ediyoruz. Ama çok dikkatli bir çalışma yaptığınız zaman tespit edersiniz. Ama yine de diğer mezheplere göre daha şeye, ana kaynağı yakın. Cuma namazında haftada bir gelen cemaati zinde tutma ritüelleri arttırma çabası mı var? diye bir soru gelmiş. Ya olabilir yani insanlar nasıl bir çaba içerisinde onu bilmiyorum. Ama şey de cemaatin zinde tutulmuş olması ancak Allah'ın emirleri ve Rasulullah'ın uygulamasıyla olur. Onun dışında biz kendi kendimize ne ilave yaparsak yapalım bu insanları camiden uzaklaştırma dışında bir sonuç doğurmaz. Hocam ben dün Ankara'dan İstanbul'a gelmiştim. Cuma namazımı Süleymaniye'de kıldım. Fakat akşam hemen geri döneceğim için iki rekat cuma, dört rekat da öğleyi kıldım. Fakat zamanım olmaz diye vakti girmeden ikindiyi de akabinde kıldım. Şimdi benim namazım kabul olmadı mı? Bir soru. Oradaki o dört rekat Öyle. Öğlen namazı o zuhur-ı kır diye yakılmış, öyle bir namaz yok. Hı hı. Cuma namazını kılmış. Vaktim olmadığı için, vakti olmayacağı için ikindi öyle birleştirmiş olabilir, onda bir sakınca yok. Yani ikindi de dört rekat kılmasına gerekiyor, onun iki rekat kılması kılmalıydı. Şimdi az önce Şia'nın uygulaması ile ilgili söylediğimiz bundan farklı. Bu bu şahıs yolcu olduğu için vaktim olmaz düşüncesiyle. Cuma namazının farzının arkasından iki namazını kılmış namazlar bu şekilde birleştirilebilir ama Şia'da bu bir kural haline gelmiştir. Gerçi onların da hakkını yememek lazım. Şia'da namazlar birleştirilir ama her bir namazın kendi vaktinde kılınması da tavsiye edilir. Herhangi bir özür yokken birleştirilmezse mekruh sayılır. Evet. Öyle değil mi? Ben çünkü okumuştum çünkü ben şia kaynaklarında okumuştum bunu. Evet. Şöyle salon içinden bir soru var. Haftanın günleri ilk olarak e, ne zaman adlandırılmıştır diyor. Arap coğrafyasında hani özellikle haftanın 6. günü olan Cuma yani cemaat olma günü bu adı ne zaman almıştır? Allah Resulü öncesi dönemlerde yani cahiliye devrinde bilinen böyle bir toplantı günü var mıydı? Resulullah Cuma günü, Cuma namazını yani o gün nasıl tespit etti Cuma günü olacağını yani. Şimdi bunun cevabı Kuran-ı Kerim'de var diyor ki Estağzubillah İzhanû diye Lissalâti min yevmi'l cumu'ati Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman demek ki Cuma günü diye bir gün var. Onların bildikleri, Onların bildikleri bir gün var. Bu orası İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanların olduğu yer Mekke. Medine-i de Yahudiler var, Hristiyanlar var. Gerçi Yahudiler çoğunlukta Hristiyanlar Mekke'de de oluyor arada sırada sürekli yer yer yerli harf değil de. Şimdi <gülüyor> olmaması mümkün değil. Ee, Hadis-i şeriflerde de daha önce şey yapmıştık yani Cuma namazın, Cuma gününün önemini e, anlatan hadisler vardı ama Yahudilerin gün günü şaşırtarak işi cumartesine kaydırdıkları Hristiyanların da Pazara kaydırdıklarına dair bir ifade kullanılıyor. Ee, yani onlar ayrı ama Cuma günü kavramının Araplarda olduğu çok net niye net? Çünkü Allah İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki: "Sawma erson min rasulin illa bilisani kavmihi". Her gönderdiğimiz elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz diyor kendi kavminin dili de göre demek ki Arap'ta Araplarda cuma günü ifadesi kavramı varmış. Evet, şimdi elimdeki bu Şafii mezhebinin El Beyan kitabında şöyle bir ifade var. Diyor ki İmam Şafii cuma gününü şöyle tarif etmiş. Vel cumatu huval yawmu beyne'l khamisi ve's Cuma günü perşembe ile cumartesi gününün arasındaki gündür. Mekân-ı Arabu to semmihi el Araplar bugüne Arube diye isimlendiriyorlardı. Bu da diyor ki, şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. İmam Şafii niye böyle bir tanımlama yaptı? Cuma günü perşembe ile cumartesinin arasındaki gündür diye. Diyor ki, bu şunu açıkladı diyor. Araplar bugüne Arube diyorlardı. Cuma olduğunu bilmiyorlardı böyle bir günün. Bu da Perşembe ile cumartesi arasında bir gün olduğunu belirtmek için diyor onlara Cuma'yı yerini böyle, bu şekilde tespit etti. bilmiyorlardı diyor. Güzel de neydi, şimdi İmam diye. Şafii bunu tespit ediyor. İmam evet. Şafii Rasulullah'tan kaç, kaç sene sonra doğdu? Mesela 150 senesinde doğmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, o zamana kadar yaşayan hiç kimse böyle bir tarif yapmıyordu ne İmam Şafii yapıyor ya da Rasulullah'ın sözlerinin hiçbirisinde Cuma işte. Perşembe ile cumartesi arasındadır diye bir ifade geçmiyor. Bir de az önce işte okuduk ayet kelimeyi Kur'an-ı Kerim o kavmin diliyle indiğine göre cuma deyince ne deniyor, Cuma deyince onu herkes anlıyor demektir. Bu da büyük bir ihtimalle İmam Şafii'ye yapılan bir ilavedir. Evet. Çünkü İmam Şafii o dili çok iyi bilen bir insandır. Aslen Mekkelidir. Resulullah'ın Bilmemesi Aynı soydan geliyor yani. Rasullallah bilmemesi mümkün değil. Onun için onun böyle bir şey söylemiş olacağına ben şahsen ihtimal vermiyordum. Evet. Aruba Arapla ilgili bir şey olabilir yani. Hani e, ulusal, milli, milli gün falan denebilir. Ar ar yani Arap Yani. Ar ama ulu, ulusal gün kelimesi diye şey yapıyorlarsa önem verdikleri gün demek olur önemli gün demek olur gene cuma, kelime, cuma kelimesiyle birleşmiş olur evet, evet. Hmm, Salatul Vustâ'yı yani orta namazı cuma namazı olarak değerlendirenler var İki haftada burada yapılan derslerde bu konuya hiç değinilmedi ne dersiniz? Orta namazın cuma namazıyla alakası olmaz Cuma namazı farklı bir şey, orta namazı farklı bir şeydir. Ee, çünkü hafildo ala salawati ve salatil busta diyor orada Bakara 238'de namazları koruyun, sürekli kılın ve öğlen namazını da şey, orta namazı da. Şimdi Cuma olmaz, şundan dolayı olmaz. Bir Cuma herkese farz olan bir namaz değil. Herkese farz namaz olmadığı için hafizu kelimesine uymaz. Yani sürekli yapın kelimesine uymaz. Çünkü e, baştan beri şey yaptık yani ayette ne diyor? Namaz için çağrı yapıldığı zaman e çağrı yapılmayan kırda, köylerde uzak yerlerde o namaza gelmez. Üstede i̇şte, burada hadisleri de okuduk. E, avali bölgesinden yani tarım yapılan bölgeden insanlar nöbetteşe geliyorlardı. Ama bu hafizu emrine uymaz o. Onun için hale ve salatü vuslada ona özellikle de dikkat çekilmiş oluyor. Dolayısıyla kim diyorsa ki orta namaz, cuma namazıdır bence o kafadan atmış olur. Evet. Evet. Fatih Hoca sormuş Konya'dan. Özellikle bu kış aylarında günler çok kısa olduğu için cumadan sonra ikindi birleştirme insanları rahatlatır diye düşünüp cam uygulaması yapmakta bir sıkıntı olur mu? Vallahi hiç kılmazlar sana daha çok rahat ederdi yani eğer bir zaruret yoksa yani mesela bazen olur bir tabiptir şeye girecektir ameliyata girecektir ya da işte hastalarını muayene edecektir kuyrukta bekleyenler vardır ya da hocadır imtihana girecektir imtihan hemen arkasından e, namazın vakti geçmiş olacaktır yani bunun gibi böyle bir, bir e, zorunlu durumda olan insanların dışındakilerin her namazı vaktinde kılması esastır. Bu Cuma ile ilgili ikinci ayetteki فَيْذَا قُذِيَتِ الصَّلَاتُ Namaz bitince yeryüzüne dağılın ifadesini illaki emir olarak mı algılamamız lazım? Dağılabilirsiniz anlamında emrin icazet olarak algılanmasına engel var mı? E, tamam. Rıfayı takibi burada emir ifadesi için bir karine olmaya yeterli mi? Şimdi dağılmak farzdır anlamında söylemedik zaten de yani orada çünkü ne dedi orada okun, o şeyde Mehmet Hoca cemaatin büyük bir çoğunluğu hiç olmazsa çıkmalı dedi orada kalan kalsın. Şimdi buradaki esas bizim söylediğimiz dağılmanın farziyeti değil yani ayet hemen dağılın dediğine göre o araya namaz başka bir namaz koy, konmaz bütün mesele o. Yoksa e, e, camiyi terk etmek farzdır diye bir ifade Hı. kullanmadık şu ana kadar. Evet, çünkü hani, yani öyle bir şey yok. Yasaklamadan zaten. sonra gelen emirler, hani serbestlik ifade Serbestlik ifadesi. Normal bir şey. Yani. Evet. Hocam Cuma günleri herhalde bu geçen hafta dinlenmedi belki. hutbede Türkçe dışında okunan hiçbir şey anlamıyoruz. Okunan duaya da.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 Hocam namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır buyuruyor Allah. Ama siz Cuma namazının kılınmayabileceğini söylüyorsunuz. Ee, özet ve açıklayıcı bir şekilde bir daha izah eder misiniz bu durumu? Neden kılınmayabiliyor? Cuma namazının kılınmayabileceği meselesi şudur. Yani Cuma namazı bütün Müslümanlara farz olan bir namaz değil. Ama öğlen namazı bütün Müslümanlara farz olan bir namazdır. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında <gülüyor> Medine'de Cuma kılınıyordu ama Medine'nin çevre köylerinde kılınmıyordu. İşte ya da işte Medine'den sonra ilk kılınan Cuma namazı Zehra'nda kılınan diye rivayet var. E ama o, o çevrede bütün Müslümanlar 5 vakit namazlarını kılıyorlardı. Dolayısıyla hiç değişmeyen namaz, öğlen namazıdır. Ama öğlen namazının yerine bazı yerde cuma namazı kılınma şartlarının oluştuğu yerlerde cuma namazı kılınır. Ondan dolayı biz bunu söyledik. Yani kılınmayabilir dememizin sebebi o. Yoksa ezan okundu. Cuma'ya gitme şartlarınız var, tabi ki size farz olan gidip cuma namazını kılmaktır. O anlamda söylemedik onu. Yani cuma namazı yerine başka bir namazın geçebileceği namazdır. Öğlen namazı da Cuma günü şartlar oluşmuşsa ölen namazının farzının yerine Cuma namazı geçmiş oluyor. Ama şartlar oluşmamışsa, ölen namazının farzını kılmak zorundayız. Evet. Dün İstanbul'daki camilerde Cuma'dan sonra bir yardım çağrısı vardı ya, onu sormuşlar. İsmaila Ağa cemaati adına bağış toplandı diyor Diyanet tarafından. Şimdi diyor hani camide bu gibi bağış toplamak doğru mu? İsmail Ağa cemaati değil, İsmail İsmaila Kur'an Kur kursu var. Toplandı. Orada evet. Kur'an kursu için toplandı. Orada, eğer bütün Kur'an kursları yasaklanırsa o da yasaklanır. Yani orada bir şimdi e, İsmail adını duydular diye hemen akıllarına başka şeyin gelmesi doğru değil. Evet. O şeyi işleyecek miyiz yoksa sonra ha, tamam. ona devam edelim? Şey, Tamam oku bak. Şimdi Ömer Nasuh'u bilmen Zuhri Akrı'la ilgili bir ifadesi var Ömer Nasuh'u bilmen, orayı bir okusun Fatih Hoca. Örnek hutbe mi okuyacaktık? Ben unutmuştu, yani hatırlamıyorum ben de örnek hutbe okuyacağımızı. Eee, ben hiç kalmamış öyle bir şey. Neyse şunu bir bitir bitirsin, şey yapsın da. <gülüyor> Şimdi, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Cuma namazının edasının şartlarını sıralamış. 1-2-3-4-5 ee, Altıncı şart, <gülüyor> Cuma namazının bir beldede veya belde hükmünde bulunan bir yerde eda edilmesidir. Beldeden maksat, valisi, hakimi, yolları, mahalleleri bulunan herhangi bir şehirdir. Bu beldeye bitişik olup asker toplamak, at bağlamak, silah atmak, cenaze namazı kılmak, ölüleri defnetmek gibi belde'nin maslahatları için hazırlanmış olan sahalarda belde mesabesindedir. Bunlara yani yani bandiyosu diyoruz ya bugün. Bunlara finayı belde denir. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Binân alay, bir belde camilerinde Cuma namazı kılınabileceği gibi böyle bir sahada da kılınabilir. Vaktiyle şehirlerin böyle dışarısında birer namazgah bulunurdu. Ahali cuma ve bayram günleri de oralarda toplanarak namazlarını kılar. Müslümanların vahdetini, kudretini hatta inkiyadını göstermeye çalışırlardı. Yani şehrin dışında musalla denen işte namaz mesela şimdi şeyde Umraniye'de var galiba namazgah diyorlar değil mi? Evet. İşte namaz Türkçe'de namazgah, gah Farsçadır. Namaz da Farsça'dır. Namaz yeri işte musalla da Arapçası bunun. yani Cuma namazı ve bayram namazı için ayrılan geniş sahalar var. İnsanlar oraya gidiyor, çok büyük bir saha, topluca namaz kılıyorlardı. Evet. Hatta İmam-ı Azam'a göre bir beldede yalnız bir cami-i şerifte veya musallada Cuma namazı kılınır, müteaddit yerlerde kılınmaz. Fakat i̇mam Muhammed'e ve İmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre Cuma namazı bir beldede bulunan müteaddit camilerde kılınabilir. Esah olan da budur. Heh, bak işte bu cümle şeyin e, Ömer Nasuh bilmenin bu cümlesi çok kısa bir cümle olduğu için insanların dikkatinden kaçıyor. Diyor ki en doğrusu Cuma namazının birden fazla mescitlerde kılınabilmesidir. diyor. E, e, gerek Ebu Hanife'ye göre gerek Hanifi mezhebinin diğer imamlarına göre budur diyor. Yani mezhepteki en doğru görüş, en doğru uygulama Cuma günü herkesin illa da bir, ama, bir mescidde namaz kılması şart değil. Efendim başka namaz, mescidlerde namaz kılınırsa ilk önce tekbir alan mescidin mescidinki olur diğerlerinin ki olmaz. O değil diyor. Ama küçük bir cümle bu ol, orada olduğu için hiç gözlerden kaçıyor. Ondan sonra cümleyi oku. <gülüyor> Nitekim amel de bu veçhiledir." Yani, yani öteden beri de böyle uygulama olmuştur diyor. yani Cuma namazı mü, müteadip, mü, de, değişik birçok mescidde kılınabilir ve namaz tamamdır, sahihtir. Yani iki rekat kıldınız mı namazınız tamamdır. Uygulama da böyledir diyor. İmam Ebu Yusuf'tan bir kavle göre bir şehirde ancak iki mevzide Cuma namazı kılınabilir. Diğer bir kavle göre de aralarında bir ırmak bulunmadıkça iki mevzide bile kılınamaz. Cuma namazının müteaddit yerlerde kılınmasını caiz görmeyenlere göre bir beldede kılınan müteaddit Cuma namazlarından hangisine daha evvel tekbir alınarak başlanılmış ise o sahih olmuş, diğerleri sahih olmamış olur. Ha, ondan sonra uzatıyor. İşte diyor ki caiz görmeyenlere göre diyor. Ondan sonra caiz görmeyenlere göre uygulama nasıldır onu uzun uzun anlatınca insanlar zannediyor ki esas olan yani öbürü kısa cümleyle ile geçiliyor. Bu da uzun uzun anlatınca insanlar zannediyor ki esas olan Cuma günü Hanefi mezhebine göre, göre zuhur ahir'i kılmaktır. Hayır öyle değil yani. Hanefi mezhebine göre esas olan zuhur ahir'i kılmak değil. iki rekat namazı kıldınız mı tamamdır. Evet. İşte böyle bir ihtilaftan kurtulmak içindir ki Cuma'nın dört rekat son sünnetinden sonra Zuhri ahir adı ile dört rekat namaz daha kılınmaktadır. Şöyle ki, yani böyle bir uygulama var. Mesela Kayseriler kılmazlar. <gülüyor> bunu. Bu şeyi de e, ben bir hatırlatayım müsaadeniz olursa. O Zuhri ahir ile alakalı olarak biraz önce bahsettik ya, Diyanet İşleri Deni İşleri Yüksek Kurulu'nun bir kararı var. 26.03.2002 tarihli Dini İşleri Yüksek Kurulu kararı ve Diyanet.gov.tr'de yayınlanıyor bu. Ama öyle bir gizli yere koymuşlar ki ulaşabilmez mümkün değil. Kelime aratarak bulabiliyorsunuz onu. Diyanetin kendi kararı şu. Zuhri ahire kılmanın gerekli olduğunu süre, ileri sürenler ve delilleri demiş. Onları tartışmış. Delillerin değerlendirilmesi diyor. Şöyle başlıyor cümleye, Zuhre Ahir ile ilgili olarak tarafların ileri sürdükleri görüşlerin delilleri göz önünde bulundurulduğunda bu namazı kılmanın gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki diyor, detaylandırılıyor. En sonunu bir daha okuyayım. Sonuç diyor. Sonuç olarak bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınabileceğine, bu sebeple zuhri ahir namazının kılınmasına gerek olmadığına karar verildi. Yani, 26.03.2002. Yani, şey şey. Tamam. Yani 26.03.2002. Ha 2002. Evet. O 2012 değil yani. Peki oh. bunun kaç kişinin haberi var? Yani bunu kalkıp camilere en azından o ilan panolarına assalar. Hadi söylemeye güçleri yetmiyor diyelim. En azından bir aslında millet görsün, Niye sadece internette duruyor bu? İnternette de o kadar gizli bir yerde ki. Gerçekten dün bir arayayım dedim, bulamıyorsunuz yani. Kelimeleri giriyorsunuz, arama sonuçlarında veriyor. Yoksa en böyle kolayca ulaşılabilecek bir yerde değil. Hani madem böyle bir karar verdin, niye açıklamıyorsun o zaman? Zaten şöyle bir şey vardı. Benim biliyorsunuz Süleymaniye Camisi'nde son vazım bu konuda olmuştur. <gülüyor> son oldu. <gülüyor> Dedi o zaman İstanbul müftüsü Tayyar Taş Hoca bana telefon açtı dedi ki vaazını baştan sona kadar dinledim tamamına imzamı koyarım dedi. Yani Söylediklerinin tamamı doğru ve güzel. Biz dedi müftüler toplantısında hep bunu söylemeye karar al almışızdır, kimse konuşmaya cesaret edememiştir bu konuda dedi. Ama dedi, bundan sonra vaaz edemeyeceksin. <gülüyor> o gün bugün, Süleymaniye'nin kapısı bize kapandı. Tabi o şey zamanı, 28 Şubat dönemiydi. Ya tamam, yani imamları cemaatin önüne atmasınlar, bence de yani o doğru bir şey olmayabilir ama en azından o ilan panolarına, diyanetin çünkü bütün duyuruları geliyor. Panodan istenجاز olmaz aslında herhangi, herhangi bir imam aslında. bunu asabilir. Problem evet, değil. Yani as nasılsa karar var imamlar bunu Ben cami panolarına asarlar. Diyanet gelen bir grup da derler ki işte ben. buyurun kardeşim böyle bir şey var. Biz bunu uyguluyoruz. Evet. Tamam. İma ya, i̇mam arkadaşlarla da ciddi sıkıntısı var bu konuda. Evet yani şey yapamaz. Cemaat nasıl direnebilir ki adamlar neyin yani değil. Mehmet Hatipoğlu hocanın babası e, Hatip hoca, hoca Burdur'da meşhur biridir. Ben o burada mezunuyum. E, o zor ahırları kıldır, kıldırtmamış. 1965 yılında ben oraya naklen gittim. 66 yılında Osman Müderrisoğlu diye bir arkadaş müftü olarak geldi. Mecbur etti. Hepsine bundan böyle zor ahır kılınacak diye. Kılınacak, kıl. Evet bu şekilde. Evet. Şeyde Nimetül İslam'da Mehmet Zeyni Efendi Cuma bahsinde dipnot olarak bahrı naklen diyor ki böyle bir namazın olmadığını kerraren fetva verdim diyoruz onsi olarak. Evet böyle bir namaz yok. Yani gerçekten olmayan bir namazı icat ediyorsunuz ve millete büyük sıkıntılar veriyorsunuz. Ben şahsen İmam Hatip okulunun sınıfındaydım. O zaman hoca bize bir ödev vermişti. Zuhru ilgili bir araştırma yapın diye. O zaman ben kendi kendime baktım ki böyle bir namaz yok. Zaten dersimize gelip anlatmıştık. O gün bugün öyle bir namaz kıldığımı hatırlamıyorum. İmamatım 2. sınıfından beri öyle bir namaz kılmadım. Yani olmayan bir namazı niye kılacağım kardeşim? Yani bu bu, bu dine ben ilave mi yapacağım aşağı? Ha? Çalışıp çalışıp para kazanmadan çıkmışsın. para <gülüyor> Ama şimdi öyle de Peki o kadar vaizlik yaptık da camiden çıkabiliyor muyduk? E yani onu da şöyle, şey yapalım yani ee, namazdan sonra işte o 4 rekat sünneti e, şey sen burada burada öttüğüme bakmayın o zaman bunları bilmiyordum ya bu mesele bilseydim çıkardım ama onu da söyleyeyim yani bu konuları bilmiyordum. O 4 rekat sünnetin olduğunu düşünerek düşündüğüm için ben onu uzatırdım böyle. Herkes namazları bitirirdi ondan sonra ben bitirirdim yani. Evet. Bu e, 2002'de <gülüyor> İzmir müftüsünün kararıyla İzmir'de o tarihten bu yana zürarı kılmıyormuş. Öyle bir şey yolladılar. Olsun. Kayseriler zaten hiç kılmazlar bildiğim kadarıyla. Onlar öyle. Evet. <gülüyor> Siz Kayserili misiniz? <gülüyor> evet. Tatil ya da iş gezisi sebebiyle şehir dışında bulunduğumuz zamanlarda Cuma namazına gitmemiz sorun teşkil ediyor. Seferi olmamızdan dolayı o gün öğlen namazını kılsak olur mu Cuma yerine? Şimdi Cuma namazı yolcuyla alakalı değil gerçi Hanefi mezhebi de Şafii mezhebi de yolcuların Cuma kırmayabileceklerini söylüyor ama bulunduğunuz yerde ezan okunuyor Cuma'ya çağrı yapılıyorsa gidersiniz. Efendim gitme imkanım yok size sıkıntım var falan onu da zaten daha önce burada şey yaptık ee, Ayşe validemizden gelen rivayet var Yine İbn Abbas'tan gelen rivayet var. O sıkıntılı durumda ne diyor? Avali'de işte tarlalarının başında olan insanlar nöbetteşe geliyorlardı. E şimdi burada da gittiği yerde bulunduğu işleri itibarıyla cumaya geldiği zaman işleri aksayacak ki aslında cuma bu Kur'an'da belirtildiği şekilde kılınacak olsa kimsenin işi de aksamaz. Yani Kısansız uzatıldığı olacak, zaman evet. işler aksıyor. Yani öyle olduğu zaman bakar yani çünkü o zaman cuma ölen namazının farzı var onun yerine. Ha e, mesela cuma ve bayram günü aynı güne rastladığı zaman yani cuma namazı kılım, kıl kılmayabilirsiniz demiş Rasulullah. Çünkü insanlar bayram namazı için camiye gelmişler. Ha e, yani. e, o gün tekrar geri gidip tekrar gelmeleri gerçekten ciddi bir sıkıntı yani e, şeyde. Kuşluk vakti geliyorsunuz eve eve gittiğiniz zaman Cuma vakti gelir tekrar geri gelir onun için Resulullah ne demiş gelmeyebilirsiniz demiş o gün yani şey bulunduğunuz yerde öğle namazını kılabilirsiniz demiş. Bir hanım sormuş soruyu. Diyor ki biz Cuma'yı dün 3 bayanla birlikte kıldık. Cemaat şartı varsa ne olacak? Bayanlar gelmiyorlar diyor farz değil diye. Biz de onları inandıramıyoruz. Belki de gün gelecek tek başımıza Cami, da yani, kalacağız. Yani, yani bay, baylar, baylar da cemaate sayılır. Orada bayan cemaat bay cemaatiye ayrılmaz ki yani. Yok evde herhalde bunu söylüyorlar. Evde var, ha, evde, ha, evde Cuma kılınmaz. Cuma camide kılınır. Yani riya olmasın diye de kılınmaz değil mi? <gülüyor> Yok. Sahirliler <gülüyor> hariç. Evet. Cuma gününü sahir değil mi? Bu evet. çok enteresan bir mezhep. Allah ezan duyduğun zaman Allah zikre koşun diyor. Adam evinde kalacak. Yani bu ya hastaymış ama, ama olmaz. İkirek uymuşsa, ikirek etir, Olmuyor yani o da şey ayete uymuyor. Evet. Cuma günleri okunan salanın hükmü nedir? Salanın sözlerinde bir sakınca var mıdır? Şimdi okunan salatta çok acayip kelimeler kullanılıyor. Ya seyyidel evveline vel ahirin diyor. Eskilerin ve geç, geçmiş ve geleceğin efendisi. Bu ne demek yani? Ondan sonra salada seyid-i kainat demiyorlar galiba değil mi? Sefaat <Sessizlik> Ya Salada var mı? <Sessizlik> Sefaat. <Sessizlik> Habibullah kelimesi kullanılmasına bir sakınca yok. Cenab-ı Hak senden ne diyor allah Teala? E, ayet-i kerimesinde Kulümküntüm tuhibbuna Allah fettebiu hun Siz eğer Allah'ı seviyorsanız ben bana uyun Allah da sizi sevsin. Yani Cenab-ı Hakk bizi sever sevdiği zaman Habibullah oluruz yani bizde oluruz. Allah'ın sevdiği kişi oluruz. Onda bir e, anormallik yok. Tabii ki Resulullah Habibullah'tır. Ama işte Seyyid-i Kainat demiyorlar galiba. Yani tam tüm tüm kainatın efendisi. Bunlar doğru kelimeler değil. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, bunlar doğru kelimeler değil. Bunlar yanlış sözler. Ama onun dışında e, bu bazı yerlerde cumadan önce salat okunması, insanların cumaya e, hazırlanmalarını sağlamak için oluyor. E kardeşim bir salat okuyorsun, arkasından bir ezan okuyorsun, arkasından bir ezan daha okuyorsun. E, gelmeyen gelmesin. Gelmeyen adamı gidip de zorla da çeksen gelmez. Yani bu doğru bir şey değil yani. O kaset değil koyuyorsunlar demişler. Ha kaset. <gülüyor> yani bu salat okunmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Evet. Yurt dışında cumaya gitmek gerekli mi? Gelilse de dükkanı kapatmak mı lazım? Demiş bir de Romanya'dan. Yani evet. orada eğer cuma biliyorsa, ezan sesi geliyorsa bu, bu, burası, burası neyse orası da olur. Hani şey düşünülmüş olabilir mi? Darul Harp'ta cuma farzı değil düşüncesi belki. Ha. Yani Darul Harb evet. Yani, namaz için çağrı yapılıyor mu? Sen de o çağrı duyuyor musun? Gidersin. Dünyanın her tarafı Cenab-ı Hakk'a ait yerdir. Her yerde insanlar yoldan çıkabilirler ve her yerde insanlar yola gire girebilirler. O ayet-i kerimedeki şartlar oluştuysa gideriz. Oluşmadıysa gitmeyiz. Evet. Tamam. tamam peki. Başka? Ha buyrun ee, hocam Doktor? Ha. Ha, ben de dedim ki tabip, bir falan. Bu sıralar zaten artık hastane açacak kadar doktorumuz oldu, Allah'a şükür şey duymaz. Geçen öyle dediniz de ciddi olarak biri muayene için gelmişti. Ciddi yani ya öyle Sen öyle almamışlar Şey, düzeltelim. Sen, sen yani tıp doktoru falan değiliz ha. Sen dua et. Bana adam adam şeydi karısının bütün şeylerini almış getirmiş. Yok, buraya şey, cumartesi buraya, buraya geldi. Diye. Ondan böyle sonra bir, bana gösteriyor. Allah Allah! Ulan ne yapacaksın <gülüyor> şimdi? Baktım yani söylesem anlayacak seviyede de değil. Yani onu baştan savana kadar canım çıktı. Ben söyledim dedi. Çünkü Bak böyle böyle. E, yok dedi, dedi Abdülaziz Hoca dedi yani ya, muayene olmak isteyenler falan ise girebilirler <gülüyor> Ciddi olarak. Evet söyle bakalım ne dedin? Evet hocam, e, bir namaz kılmıyor da Ha, iyi Van'da da kılınmıyor. Hani öğle namazı kılınıyor bazı yerlerde hani. Öyle bir şey. Şafi ha, şafilerde bir şafi öyledir. Şafilerde de zuhr-ı akr kılınır. Ş o, o bölgede Şafiler çoğunlukta olduğu için cemaatle kındır. Hanefiler cemaatle kılmazlar ama Şafiler cemaatle kılarlar o da. Evet, başka sorusu var mı? Sorusu olan? Mı? Peki, hepinize çok evet. teşekkür ederim.